Odası Evet George Bana söylemek istediğin şey nedir? Notunu alır almaz hemen geldim Doğrusunu ne söyleyeceğini çok merak ediyorum Anlatayım Aziz'im Söyle bakalım Bir odanın insanı öldürebileceğine ihtimal verebiliyor musun? Bir odanın mı? Evet dostum yanlış anlamadın Sadece bir odanın dedim e, e, pek anlayamadım ama insanı öldüren odadaki bir insan mı yoksa başka bir şey mi? Aklına hemen hortlak kileri getirme Michael. Odada ne hortlak var ne de katil. Anlayacağın oda içinde iki saatten fazla oturanları öldürecek kadar tehlikeli. <gülüyor> Aklını karıştırıyorsun George. Odada katil veya herhangi bir kimse yok ama içine giren ölüyor diyorsun öyle mi? Öyle dost. İyi ama odaya giren nasıl ölüyor? Kim bilir belki de zehirden. Niye belki diyorsun ölenlerin neden öldüğü belli değil mi yani? En akla yatkın varsayım bu da ondan Aslında olayın iç yüzünü kimse bilmiyor Söz konusu odanın son kurbanı 80 yıl önce ölmüştü Öldüğü zaman da çehresi simsiyahmış Zehirlendiği belli Hem ondan önce ölenler de aynı şekildeymiş e, Ondan önce ölenler dedin George Kaç kişi öldü bu uğursuz odada? E, sanırım 4 kişi Michael Ancak bilmeni istediğim bir şey var Ölenlerin zehirden öldüğü tespit edildiyse de Odada yapılan araştırmalarda Herhangi bir zehrin izine bile rastlanmadı İlginç ve karanlık bir olay bu Öyle dostum George Evet Sözünü ettiğim bu oda kimin evinde Lord Mantling'in Tanır mısın kendisi ee, Doğrusu adını duydum ama kendisini hiç görmedim Bu akşam görürsün Lord'un evine davetliyiz dostum Niye dene dostum her ne kadar işine girenleri öldürüyorsa da... ...bütün bu korkunçluğuna rağmen gene de bu oda için... ...bu akşam Lord'un evinde kumar oynayacağız. Doğrusu isterse pek bir şey anlayamadım. Ee, biraz daha açıklar mısın? Bak Michael, ben de senin kadar tehlikeyi, maceralı işleri severim. Lord Manfink de öyle. Hatta bu gece evine davet edilen konukları da öyle. E, Lord'un evine davet edilen başkaları da mı var yoksa? Evet dostum, onlar da bizim kadar macera meraklısı insanlar. Peki sözünü ettiğim bu ölüm odası için oynanacak kumar nasıl bir şey olacak? Bu kadar sabırsız olma Michael. Sana sadece şu da söyleyeyim. Bu gece içimizden biri o odaya girecek ve iki saat kalacak. Anladın Anlıyorum ama niye? Dedim ya sadece merak ve macera. Peki kim girecek belli mi? Bunu birazdan Lord'un evinde oynayacağımız kumar tespit edecek Aziz Dostum. Profesör Michael Terlayn ve Sir George M. Struter ettiler Lord Hazretleri. Buyurun sevgili dostlarım, buyurun Nasılsın George? Teşekkür ederim Alan. Siz sanırım George'un sık sık sözünü ettiği yakın dostu Profesör Michael Terlayn olacaksınız değil mi? Evet lordum. İnanın dostlarım bu gece bir hayli eğleneceksiniz Evet sigara alır mıydınız? Teşekkür ederim, kullanmıyorum ha. İzninizle Lord Hazretleri, size bir olayı bildirmek istiyorum Evet Shorten Biraz önce koridordan geçerken bu gece oynayacağınız iskambil kağıtlarının yerde dağılmış bir vaziyette olduğunu gördüm. Olabilir belki de biri çarpıp düşürmüştür. İskambil kağıtları dolabın içindeydi efendim. Birinin çarpıp düşürmesi söz konusu olamaz. Peki sence nasıl oldu bu iş şorta? Ee, şey efendim az önce birinin bu kağıtları karıştırdığını gördüm. Ancak ayak sesimi işitince yere atarak kaçtı. Çok ilginç. Peki kaçan şahsın kim olduğunu gördün mü şorta? Hayır Lord Hazretleri koridor karanlıktı. Peki Shorter Her yalnız bir şeyden emin olmanı istiyorum Bu gece için kullanılmamış bir destek kağıt çıkart Kutu yeni mühürü de sağlam olsun Peki efendim Dikkat et Shorter Bu iskambillerin de karışmasını istemiyorum anlaşıldı mı? Anlaşıldı Lort Tamam Shorter İşinin başına dönebilirsin Evet dostlarım Neden bu kadar tedbirli davrandığımı merak ediyorsunuz değil mi? ...doğrusunu istersen öyle Lord. <gülüyor> Siz Profesör Michael... ...bu gece burada oynanacak olan oyunun... ...hakemliğini yapacaksınız. Oyunda hile ve haksızlık yapılmamasına... ...azami gayret göstereceksiniz. Hakemlik mi yapacağım? Ee, ama Lord Hazretleri... Yok yok yok. itiraz etmeyin dostum. Bu gecenin oyuncuları belli. Zira bu gece birkaç kişi... ...tehlikeli bir oyun oynayacağız. Yani hangimizin iki saat içerisinde öleceğine karar verebilmek için kağıt çekeceğiz. Bağışlayın beni ama bu oda hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabi tabi tabi elinden geldiği kadar açıklayayım. Elimden geldiği kadar diyorum çünkü odanın tarihçesini en iyi bilen kardeşim Gaydır. Gay tarihçidir profesör. Evet benim anlıyorum. Evet. Bu ev 1751 yılında yapılmış. Büyük babamın büyük babası öldüğü zaman. O ölüm odası kapatılmış Ve kimsenin girmesine müsaade edilmemiş Peki daha sonra giren oldu mu o diye? Önceleri merak ettiğim için Ben girmek istedim ama Babam bırakmadı İnanın bana Michael O odada hortlak cin peri yok Ama ölüm vardı Hem de kesin bir ölüm Kim bilir Belki hala var Peki bu ölüm nasıl bir ölüm Lord Hazretleri? <gülüyor> Zehir dostum Bundan hiç şüpheniz olmasın Bazı doktorlar o odada ölenlerin korkudan öldüğünü söylediler ama Bu martabaldan başka bir şey değildi Peki onların nasıl öldüğünü sanıyorsunuz? Odadaki eşyalarda zehir olduğunu sanıyorum profesör Bilmem İtalyan müzelerindeki yüzükleri hatırlar mısınız? İtalyan asıl zadeleri bunları parmaklarına takar Sonra da düşmanlarının elini sıkarlarmış Tabii o an yüzükteki iğne de adama batar ve ölümüne sebep olurmuş Evet anlıyorum efendim Sözünü ettiğiniz odadaki eşyaların da böyle olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Evet dostum Bence en akla yakın ihtimal bu Doğrusu inanmak bir hayli güç Anlatılanlar masal değil Michael Biliyorum sen kanıt olmadan hiçbir şeye inanmazsın ama Hepsi de gerçek bunlar. Yine eskilere denelim beyler Büyük babamın ölümünden sonra Oğlu Charles Brickson 1793 yılında Bir Fransız kızıyla evlenip Bu eve dönmüş Bu odaya yerleşmişler Ne var ki kısa bir zaman sonra Charles'ın cesedini odada bulmuşlar Zaten Odanın ilk kurbanı da o Sözünü ettiğiniz oda yatak odası mı Lord Mantling Evet yatak odası Odada büyük bir masa ve birkaç sandalye var Niçin sordunuz ee, Önemli değil ee, Peki Charles Brickson'ın karısına bir şey oldu mu Hayır kadın ondan önce ölmüştü zaten Onun ölümünün bununla bilgisi yok Ancak Charles'ın ölümünü 1820 yılında kızı takip etti Düğününün Arife gecesi Odaya girdi ve sonra ölüsünü buldular Hı. Onun da cesedi babasınınki gibi simsiyahmış Bir dakika ya Charles'ın ölümünden sonra o oda kapatılmamış mıydı? Kapatılmış kapatılmış ama kızı zorla açtırarak içine girmiş İki saat sonra da ölüsünü bulmuşlar Tabii herkes bir masal uydurmuş o zamanlar odaya için Yok büyülüymüş yok lanetliymiş ee, Peki sonra ne olmuş? Sonraları büyük babamın Fransa'da iş yaptığı bir dostu gelmiş eve İlle de o odada yatmak için ısrar etmiş Odayı açmışlar ve Sabahley'in Fransız'ın ölüsünü bulmuşlar O ee, uğursuz odada ölen başkaları da var mı? Maalesef var profesör Büyük babam da o odada ölenler arasında yer alıyor Çok ilginç Odanın ölüm getirdiğini bile bile nasıl girmiş oraya? Büyük babam inatçı ve cesur bir adamdı George Odaya girdikten hemen sonra feryatlarını işitmişler Ve yardımına koştuklarında onu can çekişirken bulmuşlar Zavallı büyük babam bir şeyi işaret etmeye çalışıyormuş Ama söyleyemeden ölmüş Oldukça ilginç ve esrarlı bir olay Babam o zamanlar 20 yaşındaymış Odadaki eşyaların ölüme neden olduğunu düşünerek bir mütehassısa incelettirmiş Ancak zehir veya benzeri bir şeye rastlanmış Yani eşyalarda hiçbir şey bulunmamış mı? Hayır dostum Ama her şeye rağmen o uğursuz oda dört kişinin hayatına mal oldu Ve inanıyorum ki bütün bu felaketlerin bir izah tarzı vardır Öyle değil mi? Ha, haklısınız Lord Man Ama bu gece gerçeği öğreneceğiz dostlar bu gece buraya cesur ve korkusuz birkaç arkadaşımı çağırdım. Kardeşim Gaila, halam Isabel ve eski dostlarımdan Bob Carstairs bu ilginç geceye katılacak. Bob Carstairs mi dediniz? Şu ünlü avcı mı? Evet George. Bob cesur bir avcıdır. E, peki başka kimleri çağırdınız efendim? E, mobilyadan, eşyadan anlayan bir Fransız'ı da çağırdım. Adı Ravel. Bir zamanlar odayı arayan ihtiyar Ravel'in akrabası. Sonra bir de Bender adlı biri daha var. Mi? Şu sakin tavırlı kısa boylu esmer genç Evet dostum sanırım kendisi ressammış Halam izabeli bilirsin Sanatçıları himaye etmekten zevk alır İşte o da onun dostu Başka konuklarınız var mı lordum İki kişi daha var profesör Biri sevgili dostumuz George Bil misiniz tehlikeli oyunlarda hoşalarım <gülüyor> Bilirim George bilirim ha, Unutmadan söyleyeyim birinci hakem sizsiniz profesör İkincisine gelince Onu da tanırsınız Adı Sir Henry Merrill Vay canına yani Sir Mervil'de bu oyunun hakemi mi olacak mi? Evet dostum Görüyorsun ya oldukça ciddi ve tehlikeli bir oyun e, Başlayayım beni ama Sir Henry Marvel dediğiniz bu zat Harbiye nezaretinde çalışan Ünlü polis detektifi değil mi Ta kendisi Michael Hı. İnan bana Sir Henry gelmiş geçmiş En büyük cinayet araştırıcısıdır Bugüne kadar onun elinden kurtulan katil olmamış Evet dostlarım Sir Henry geldiği zaman o meşhur odaya gireceğiz Böylelikle yıllardan beri kapalı olan odayı ilk kez açacağız Peki bu kağıt çekme oyunu senin buluşun mayalı? Hayır avcı dostum Bob'un. Odaya ben girmek istemiştim ama Bob kabul etmedi ve en büyük kağıdı çekecek olan şahsın odaya girmesini önerdi Peki kız kardeşiniz Judith'i niçin bu işe karıştırmıyorsunuz? Evet. Judith'si burada değil George, doktor olan nişanlısıyla yemeğe gitti İyi akşamlar baylar Evimize şeref verdiniz Ben Lord'un halası Isabel Bricksham Nasılsınız Sir George Çok teşekkür ederim efendim Siz nasılsınız profesör Adınızı Shorter söylemişti bana <gülüyor> Teşekkür ederim efendim İşte kibar bir ev sahibesi Isabel halam Daha önce de sözünü etmiştim size Ne istiyorsun hala Size dostlarım Bay Bender'ı takdim edeyim Kendisi geleceğin en büyük ressamlarından biridir Bay Bender'la tanışıyorum efendim Yorgun gibisiniz Bay Bender bugün çok mu çalıştınız? Evet efendim Bayan İzebel'in himayelerinde bir sergi açacağım da e, Açacağınız serginin tarihi yakın mı Bay Bay Bender Evet efendim. Şey, Elon sana kaç kere koridordaki o zehirli silahlara dokunmamanı söylemiştim. Ama bugün yine o silahlarla oynamışsın sen. Ben de sana kaç kez saçmalamamanı söylemiştim hala. Ah. Şimdi sana burada ne aradığını sorabilir miyim? Babam kadınların kütüphaneye girmesinden hoşlanmazdı. Ben de onun gibi hoşlanmıyorum. Ama Elon, sonra silah dediğin o okların hiçbir tehlikesi yok. Çünkü hiçbiri de zehirli değil. Biliyorsun. Judith'in nişanlısı Doktor Arnold hepsini tahlil etti Evet ama gene de dokundum Tamam bunları. hala tamam bizden ne istiyorsun Lütfen bizi yalnız bırak Biliyorsun bu gece burada bir oyun oynanacak Biliyorum Alan e, ve bu ailenin En yaşlı ferdi olarak Bu oyuna ben de katılacağım hala, Ay, şimdi... Sanırım itiraz etmezsin <gülüyor> Peki peki nasıl istersen katılabiliriz ee, Bağışlayın beni bir şey sormak istiyorum Sözünü ettiğiniz bu odanın bir adı var mı Öğrenmek istiyordum da Aa, Tabii ee... tabii ben size söyleyeyim ee, Efendim naiplik devrinde bu odaya Celladın evi derlermiş evet. Diğer bir adı da Kızıldulmuş Kızıldul mu? Çok <gülüyor> ilginç bir isim Evet George ee, bu adı Fransızlar takmış Biliyorsun giyotinin diğer bir adı da Kızıldul'du Sayın Lordum Sir Henry'e meravu teşrif ettiler İyi akşamlar, e, geç kalmadım ya. İyi akşamlar Henry, biz de seni bekliyorduk. Aa, Sir Henry merhaba, sanırım dedektifsiniz. E, sizden söz edildiğini çok duymuştum. Teşekkür ederim efendim. E, Sir Henry, bu gece burada oynanacak oyunu biliyorsunuz sanırım. E, Alan size söz etmiştir. Evet, e, durumu daha önce bildirmişti bana. E, bugüne kadar dört kişinin hayatına mal olan bir odaya içimizden biri girecek. Evet. E, sizce bu oyunun tehlikeli bir yanı var mı yok mu onu öğrenmek istiyorum ee, Odayı görmeden bir şey söylemem ama Sanırım bir tehlikesi yok Dört kişi öldü o odada ee, Tehlike olmadığını nasıl söylersiniz Yeter hala Sir Henry daha nefes almadan sorguya çekmeye başladın Önemli değil canım ee, Alan, Judith nerede? O bu oyuna katılmıyor mu? Ee, şey Judith e, nişanlısıyla yemeğe gitti İyi ki gitti yoksa bu oyun oynanmazdır Sir Henry Neden efendim Judith'in e, nişanlısı Doktor Arnold buna izin vermezdi de ondan ya. Çünkü doktora kalırsa bu evdekilerden biri iyice çıldırmış Öyle değil mi Yalur? Yalan Gerçekte hiç ilgisi yok bunun Gerçek olan başka şeyler de var Mesela bir papağan ve bir köpek İkisi de hunharca öldürüldü ya e, bağışlayın efendim biraz daha açıklar mısınız? E, benim papa Geçen gün boynu kırılmış bir vaziyette bulundu e, Komik bir şey değil mi Sir Henry? <gülüyor> yani Judith'in küçük finosu da aniden ortadan kayboldu Bir gün sonra zavallıyı çöp tenekesinde bulduk Başını ikiye ayırmışlardı hem de Çok vahşice bir davranış Allah yeter artık saçmalamaya başladın Hayır saçmalamıyorum Alan Bu evde gerçekten bir deli var Ve bu gece burada oynanacak olan oyundan da korkmuyorum desem yalan söylemiştim olurum. Pek anlayamadım efendim. Demek istediğim şu ki, aramızdaki bu delinin korkunç ve üzüntü verici bir olaya yol açmasından korkuyorum. Hala. Yeter artık. Lütfen salona gider misin? Birazdan biz de geleceğiz. Ama Elom ben Mes Bay Baycan'ızı lütfen halamı götürün. Lütfen. Gayla Ravel'e de buraya gelmelerini söyleyin. Peki Orta Hazretleri, gelin bayanız Abel. Bana papağan ve köpekten niye söz etmedin Alan? Bu iş hiç hoşuma gitmedi İnan Henry köpekten haberim yoktu şimdi duydum Sonra halam Yani demek istiyorum ki Hay Allah saçmalamaya başlıyorum galiba Yoksa bu evdeki delinin halan olduğunu mu söylemek istiyorsun? Bilmiyorum Henry Bilmiyorum Papağana gelince bolduğu iyi oldu Çünkü papağanlardan nefret ederim Alan Hayır hayır İzabel'in papağanını ben öldürmedim Henry inan bana Kimin öldürdüğünü biliyor musun? Hayır Belki de hizmetçilerin işidir Bilinmez ki onlar İzabel'i hiç sevmezler İyi akşamlar Gay yanıma gel Biliyor musun biri Judith'in köpeğini öldürüp çöp denekesine atmış Biliyorum Biliyor musun? Ne zamandan beri? Dünden beri Doğrusunu istersen halamızın köpeği görmesinden korkuyordum Zira İzabel her yere Burnunu sokar değil mi? Sokar burnunu değil mi Gal Evet ama lütfen bağırma abi. Gene çeresini açtırırsın sonra. Buraya gelseler abi. İyi akşamlar. Evet, bağışlayın beni. Siz Sir Henry Melville değil misiniz? Evet. Sizi tanıdıma sevindim Sir Henry. Ah özür dilerim ben sizleri tanıştırmayı unuttum. E bu Guy, yanındaki de biraz önce sözünü ettiğimiz Fransız mobilyacı Rebel. Bunlar da. Profesör Terlin ve Sir George Ansroutan Sanırım ailenin tarihçisi sizmişsiniz Geçmişe ait belgeler sizdeymiş değil mi Bay Gay? Evet bir bakımı öyle sayılır Elinizde bulunan belgeleri inceleyebilir miyim? Hayır Bağışlayın Aksilik edecek değilim ama belgeleri gösteremem Eğer öğrenmek istediğiniz bir şey varsa memnuniyetle size yardım edebilirim Evet anlıyorum bunu ee, peki Alan e, sanırım hepimiz bir araya geldik Oyuna başlamadan önce ölüm odasını açıp gösterecektin değil mi? Evet Henry e, Önce kapıyı açmak için gerekli olan aletleri alayım Aletleri mi? Dostum kapıyı neyle açacaksın? Anahtarı yok mu? Var dostum ama kapının açılmaması için her tarafını çivilerle çakmıştık Bu basit bir önlemdi Herhangi birinin içeri girmesini ve başına bir hal gelmesini istemiyorduk Evet Tamam baylar ...beni takip edebilirsiniz. Ölüm odasına girmek için... ...kağıt çekmeye başlayalım mı dostlarım? Evet başlayacak iyi olur. Elimdeki bu destek kullanılmamıştır baylar. Zira daha önce hazırlamış olduğum... ...destek karıştırılmış. Artık bunu kim yaptı bilmiyorum ama... Kağıt çekeceğimiz desteği yenidir ve hiç açılmamış Gevezeliği bırak da oyuna başlayalım yalım. Nasıl isterseniz Evet kağıtları masanın üzerine koyuyorum Sırayla herkes bir kart çekecek Ve kapalı olarak önüne koyacak Sırası gelince de açacak Başlıyoruz Evet Önce ben başlıyorum çekmeye Tamam Ben kağıdımı çektim Sıra sende Bob Tamam Alan ben de çektim kağıdımı Hadi Ravel korkmayın bir kağıt da çekin Bir dakika Lord Hazretleri düşünüyorum Hangi kağıdı çekeyim ee, Evet işte Sıra sende bendir Şu resim yapan ellerinle bir kağıt çek bakalım Peki efendim İşte çektim Tamam açmadan önünde dursun Hadi George Doğrusu çok heyecanlıyım efendim Evet kartımı çektim Hadi gay. Sıra sende Şansın varsa ölüm odasına girersin kardeşim Göreceğiz Evet çektim kağıdımı Başka Hadi hadi somurtmayız Abel Alan. Sen de bir kart çek bakalım Sağol Alan çektim bile Kağıtlar ne zaman açılacak Alan Biraz sonra Henry Kağıtlar açılmadan önce bir şey söyleyeceğim Daha sonra herkes kağıdını açmakta serbesttir e, Ne söyleyeceksiniz Lord Mantling Anlatayım Arkadaşlar Yıllardır kapalı sandığımız ölüm odasının Bugün yaptığımız araştırma sonunda Açılmış olduğunu gördüm Evet baylar Biri bu odayı bir yolunu bularak açmış Söylediklerin gerçek mi yalın Emin misin buna Maalesef öyle Henry Hatta içerisini temizleyip süpürmüş bile Perdeler masa ve etrafındaki o ilginç sandalyeler Yerli yerinde duruyor Bu ne anlama geliyor yalın Biri odaya girmiş ve araştırma yapmış Pek eğlenceli ve masum sandığımız bu oyun Tehlikeli de olabilir Bunu bir kez daha belirtmek zorundayım bu odada daha önce dört kişi ölmüştü ee? Ne diyorsunuz Yani hala bu oyunu oynamak istiyor musunuz Alan, Sen e... bu işe karışma Alan. Hayır karışıcıyım Beni dinleyiniz Odaya bizden önce birinin girdiği belli Bir şey mi aradı yoksa bir tuzak mı kurdu bilemiyorum Ama bildiğim tek şey O odada tehlike var baylar Bir kere de ben ihtar ediyorum Hala oyundan çekilmek için Önünüzde vakit var Evet oyuna başlıyoruz Bir dakika yalan O odada tehlike olduğuna ben de inanmaya başladım İyi ama Henry Odayı sen de bizimle birlikte gezdin Ve hiçbir şey olmadığını gözlerinle gördün Evet elle tutulur bir kanıt yok ama Allah kahretsin buruma kan kokusu geliyor Kan kokusu Bunun ne demek olduğunu iyi bilirim Bak Henry o odada öldürücü hiçbir şey yok Ben hayatımı polislik mesleğine verdim dostlarım Deneylerime ve dayanarak iddia ediyorum ki O odada gizli bir ölüm tuzağı var sanki Buna gene de oyunun oynanmasını istiyorum Kim bilir, belki de bu şekilde odanın sırrını çözebiliriz Tamam Bayer, tamam Sırayla kağıtlarınızı açacaksınız Önce ben açıyorum Evet Sinek dokuzlusu Sıra sende Bob Evet yalım Te Allah kahretsin, kupa üçlüsü Bu gece şansım yok anlaşılan Ben odaya girme hakkını kaybettim Öyle Bob Gel, Sıra sende Aç bakalım kağıdını Benimki karo yedilisi Alan şansın var mı yok mu bilemem ama Hala en büyük kağıt sende Isabel hala kağıdını açar mısın Lüzum yok ben çektiğim zaman Bakmıştım kağıdıma Alan Maalesef senden daha şanslıyım Çünkü çektiğim kağıt sinek kızı aman, aman İzabel hala Hayır hayır hayır olamaz Sen oğudu yediremezsin Safsatayı bırakalım Sir George sizin kağıdınız kaçtı Maalesef benim kağıdım küçük ama ben de Lord Meldin'in fikrindeyim. Bayan Isabel, sizin odaya girmeniz doğru olmaz. <gülüyor> Tartışmayı keselim dostlarım. Isabel hala o odaya giremeyecek. Bakın benim kağıdım Karo papazı. Kağıtların babası. Söyleyin bakalım şimdi o odaya ne zaman gireceğim? Acele etmeyin Bayravel. Henüz kağıdını açmamış bir kişi daha var. Evet Bay Bender. En son siz kaldınız. Kağıdınızı görebilir miyim? Evet, ben... Benim kağıdım... Tabii efendim... Açayım. Maça vilisi... Evet dostum bendir... Bu oyunu siz kazandınız... Biliyor musunuz... Maça bazıları ölüm kağıdı der... Merak etmeyin ben kendimi korumasını bilirim... Şey... Şimdi ne yapacağım... Seni ölüm odasına götüreceğiz delikanlı... Ben Profesör Michael, Sir George ve Sir Henry Meribu... Hadi yanıma gelin bakayım... Peki efendim... Şimdi kollarınıza girip götüreceğiz sizi. Ama Lord Hazretleri beni dar ağacına götürür gibi götürmeye gerek yok Kollarıma girmeden de gidebilirim ben Mazıkçılığı bırakın bendir Oyunun kuralı bu Şimdi beni iyi dinleyin Her 15 dakikada bir size sesleneceğiz Siz de bize cevap vereceksiniz tamam mı? Tamam efendim Şimdi saat onu üç geçiyor Nöbetiniz 123 üç geçe bitecek Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim Güzel İstediğiniz bir şey var mı Riske sigara kitap radyo falan Hayır sigara içmem Canım içki de istemiyor Belki bu iki saati yazı yazarak geçirebilirim Siz bilirsiniz delikanlı O halde yürüyün bakalım ölüm odasına O iş hiç hoşuma gitmiyor Allah biliyor ya içimden bir ses bunun felaketle biteceğini söylüyor bana Bırakın bu vesveseleri dostum Sahi İzabel hala ile Gay neredeler? Gittiler Onları beklemeleri için bir türlü ikna edemedim İzabel hala oyundan memnun değil Suratından da belli oluyor zaten Beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok değil mi? Maalesef öyle Michael Hem heyecanlı hem de eğlendirici Evet İlk 15 dakika doldu Bakalım Aslan Bender ne yapıyor içeride Nasılsın bakalım? İyi bir orta asfetleri bu kadar düşüncelisin Henry? Seni üzen bir şey mi var? Evet var yalan Dedim yavaşlanmadım boyundan Ölüm odası canımı sıktı Sırrı nedir o odanın? Sonra o sandalyeler Pek zararsız gibi duruyorlar ama Gene de Senin yerinde olsaydım kendimi oyunun heyecanına kaptırır başka bir şey düşünmezdim Henry Ben sen değilim Alan bu iş sana pek eğlenceli geliyor Doğrusunu isterseniz ben hayatımdan çok memnunum yaşadığım sürece hiç böyle heyecanlanmamıştım Lord Hazretleri Bender'e seslenseniz bakalım ne yapıyor Haklısınız Profesör İyiyim Lord Hazreti Duydunuz ya iyiymiş ee, Hadi hadi meraklanmayın Baksanıza saat zaten kaç oldu 11.30 Yarım saat sonra de odadan dışarı çıkaracağız Öf, Ben sıkıldım biraz dolaşacağım Anlaşılan odada tehlikeli bir şey yok Olsaydı bu saate kadar çoktan olurdu Belli olmaz bebe Her şeye rağmen ben gene de diken üzerinde oturur gibiyim Ben de öyle Delikanlının başına bir iş gelmesinden korkuyorum Boşuna üzülüyorsunuz Bender gibi sanatkarlar zevk böyle oyunlardan Sanatkar mı dedin Bender sanatkar mı yani? Tabii kendisi ressamdır Ressam mı? <gülüyor> Hadiyorum siz öyle sanıyorsunuz Affedersiniz Sir Harry Bender sanatkar değil mi? Belki yanılıyorum ama Bender genç bir doktor veya tıp öğrencisi Eminim bunu arkadaşlar Hay Allah böyle bir kanıya nereden vardın Harry? E, dikkat etmediniz mi? Isabel hala bir ara fenalık geçirir gibi olmuştu Sanırım oyunun heyecanından olacak Bender hemen yanına gidip bileğini tuttu Nabzını saymaya başladı İlginç hiç farkına bile varmadan <gülüyor> Bir ressam nabzı sayar mı? Hem iç cebindeki şişkinlikle dikkatimi çekmişti. Belli etmeden baktım bir not defteri vardı. Öbür cebinde ise başka bir şey vardı. Garip. Çok garip. Oysa ben onu ressam sanıyordum. Hayır dostum. Bender dediğiniz o genç çok ilginç biri. Hadi alın. Ressam mı doktor mu olduğu belli olmayan şu delikanlıya bir kez daha seslen bakalım. Merak etmeyin. Bender! Bender! Ne Aya ye şöröm Son 15 dakika. Biraz sonra benderin nöbeti bitecek. Evet, sanırım bir şey olmayacak kendisine. Acele etmeyin, daha süre bitmedi. Dedim ya bu iş benim hoşuma gitmiyor. Son dakikaya kadar da böyle düşünüceğim. Ah, korkularımız varmış. Nasılsınız? Gel Judith Siz yokken bir oyun oynadık burada Ne oyun oynadınız? Ölüm odasını açtık ve şu anda odanın içinde biri var Tanrım odayı mı açtınız? Ama abi bunu ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsunuz Hadi Judith korkman için hiçbir sebep kalmadı artık Baksana saate neredeyse zamanı dolacak ve kendisini dışarı çıkaracağız Ölüm odasındaki kim? Bendir Hani İzabel halanın himaye ettiği şu ressam delikanlı Artık ressam mı değil mi bilmiyorum ya Fakat bu çok tehlikeli Lord Mertley. Aa diyor Arnold bu kadar kuşkulu olma <gülüyor> Gel bir viski sizlere Sizleri tanıştırmayı unuttum bağışlayayım Beyler Doktor Arnold Judith'in nişanlısıdır Onun odaya girmesini kim söyledi Hiç kimse kağıt çektik ve en büyük kağıt ona düştü Allah kahretsin bana öyle bakmayın hile falan yapmadım Sonra Bender'ı da bir şey olmadı <gülüyor> Bender'in içeride kalma süresi de bitti zaten Kendisi sapasağlam Bundan emin misin abi? Gevezeliği bırak da Bender'i yalan, tamam Henry Hey Bender Beni duyuyor musun? Tamam Bender odadan çıkabilirsin Nöbetin bitti Kurtlarız seni Cesur bir delikanlıymışsın Hay Allah niye gelmiyor bu adam? Hay Allah bu iş hoşuma gitmedi benim Niçin cevap vermiyor çocuk? Yoksa öyle bir şey mi oldu? Saçmalama inşallah, olabilir ki. Daha 15 dakika önce önceydimiz, onun sesini duyuyoruz. Ama şimdi sesi Siz... hiç çıkmıyor. Gelin benimle çabuk. Bender neredesin? Tamam. Ama neden yerde yapıyor bu çocuk? Dokunmayın bir şeye. Tanrım. o da bir kurban daha aldı. Saçmalama çocuklar, belki de bayıldı. Çekilin. Yaklaşmayın yanına. Bender muayene edeceğim. Geçin bakalım doktoru anlat. Anlat. Evet Cüdiniz. Yoksa, yoksa o da. Evet, maalesef bendler ölmüş beyler. Ama, ama imkansız bu. Daha 15 dakika önce hapse alamdı. Sesini duyduk onun. Hepimiz duyduk onun sesini. Yanılıyorsunuz beyler. Bendleri bir saatten fazla olmuş. Ne? Emin misiniz bundan? Hem de kesinlikle söylüyor. Ama, ama 15 dakika önce bize ses veren kimdi? Allah kahretsin! Siz de duydunuz ya o sesi. Hepiniz duydunuz. İyi olduğunu söylemişti bize Evet gerçekten de öyle Alan seslendiğinde bize cevap vermişti Oyunun kuralı buydu evet. Bender'ın cesedini emniyetin doktorlarına da muayene ettirebilirsiniz Sir Henry Ama zavallı öleli bir saatten fazla olmuş Çıldırmak işten değil Çabuk polise telefon edin durmayın Çabuk. Odaya da kimse girmesin Ben şimdi telefon ederim efendim. Alan evet, Kimse evden dışarı çıkmasın Soruşturma yapılacak Hadi evet. Evet doktor, adli tabip olarak ne diyorsunuz bize? Ölüm saat on otuzla 11 arası olmuş Sir Henry Vay canına, işte bu işleri karıştırıyor Peki neden ölmüş? Zehirlenme, ama neyle zehirlendiğini otopside anlayacağız Yalnız şunu söyleyebilirim ki feci şekilde ölmüş Bir süre can çekişmiş Tanrım, Bender can çekişiyor ve bizden yardım istemiyor Olur iş değil, olur iş değil Cesedin haline baksanıza, acıdan bacağını karnına çekmiş Dudakları gerilmiş, dişleri sanki kenetlenmiş Zavallının çok acı çektiği ortada Peki doktor, gidebilirsin Merhaba Bay Müfettiş Merhaba Oo, Serhani, Sizi burada göreceğim hiç aklıma gelmezdi Müfettiş Mesters, bu işte sizi mi görevlendirdiler? <Gülüyor> evet efendim Demek ki bu sefer cinayet gözlerinizin önünde işlendi ha? Olacak şey değil Katil sizin gibi ünlü bir detektifi hiçe sayıp Dört tarafı kapalı bir odada cinayet işliyor İnsanın aklı almaz Öyle ama katil gene de yapacağını yaptı işte Allah kahretsin Nereden bilebilirdim ki Bomboş ve kilitli bir odada bir insan nasıl öldürülür İşin en ilginç yanı da bu ya Odanın bir tek kapısı var Ve bu kapıyı da siz oturduğunuz yerden görebiliyordunuz değil mi? Evet Mesters Pencereler de sımsıkı kapalı Hala aklım almıyor Bender'ın nasıl öldürüldüğüne Galiba ölüm zehirle olmuş değil mi efendim? Öyle bu kesin Bender zehirlenerek öldürüldü Belki bunun sana bir faydası dokunur Sanırım efendim Cesedi kontrol edeceğiz Eğer bir tarafında iz filan bulursak Zehrin oradan verildiğini saptayabiliriz. <gülüyor> Öyle mi sanıyorsun Bester Tabii efendim Elinden kolay kolay hiçbir şey kurtulamaz be. Diyelim ki cesedin hiçbir yerinde iz bulamadığın Evet Ne Odada tuzak filan da yok O zaman ne yapacaksın Bağışlayayım beni ama Siz meseleyi oldukça esrarlı bir yöne sokuyorsunuz Şu cesedin haline baksanıza ancak Stricklin denilen zehir bu şekilde öldürür insanı Öyle mi sanıyorsun? Evet efendim e, Öyle olsun peki Masters Bender'ı burada kim zehirlemiş olabilir? Herhalde kendi kendini zehirlemedi değil mi? Hayır efendim Bender'ı hiç kimse bu odada zehirlemedi Stricklin'i ona buraya girmeden önce biri vermiş Biliyorsunuz Stricklin hemen tesir etmez mi? Bu daha ziyade vücudun mukavemetine bağlıdır. Bu dolan başlı varsayımlardan vazgeçmezdir. Adama striklin verildiğini ileri sürüyorsun ama... ...yüzündeki morartıya ne diyeceksin ha? Evet, haklısınız. Beni de düşündüren bu ya. Fazla düşünme. Bender solunumu etkileyen bir zehirden ölmüş. Yüzünün morartısından belli. O zaman insan konuşamaz da, bağıramaz da. Striklin ise sadece omur ile tesir eder. Yoksa Bender bizden imdat isteyebilirdi. Haklı olabilirsiniz efendim Peki Sizce Bender'i öldüren zehir nedir? Kürar Masters Kürar Bender'i kürarla öldürdüler ha, Bu imkansız efendim Biliyorsunuz kürar başka zehirlere benzemez Biliyorum dostum Kürar yutulduğu zaman insana zarar vermez Kürarı ekmeğine yağ gibi sürüp yiyebilirsin Bir şey yapmaz Ama yuttuğunun onda birini derinin altına zerk ettin mi On dakikada ölürsün bu zehiri Güney Amerika yerlileri kullanır. Oklarının ucuna sürerek düşmanlarının ölümünü sağlarlar. İşte Bendre de bu zehirden ölmüş olabilir. Evet. Okların ucuna sürülen zehir. Bunu ben de duymuştum. Başlayın beyler. Sizi sonuna kadar dinledim ama hala olayın karanlık kalan bir tarafını aydınlatmadınız. Nedir o Sergeant, hangi zehirle öldürülüsü öldürülsün? Peki ama Bendre bu zehri kim verdi? Bender'in yanındaki o meçhul şahıs kimdi Anlayamadım Bender'in yanında birisi mi vardı Hı, Evet Bender öldükten sonra onun yerine bize cevap veren 15 dakikada bir seslenen adam kimdi Doktor Arnold Ve Adli Tabibi dinlediniz Ölüm 13 ile 11 arası olmuş Ama Bender 12'ye çeyrek kadar Bize cevap vermişti öyle değil mi ha, ha, ha. Şu mesele Olayı duydum ama kimsiyle konuşmuş değilim daha Haklısınız biri Bender'in sesini taklit ederek sağ olduğunu kanıtlamak istedi size O doğru Zira kapalı bir kapının ardından bağırılırsa Sesin kime ait olduğu kolay kolay anlaşılmaz Zaten biz bu oyunun böyle biteceğini düşünmediğimiz için de bağıranın Bender olup olmadığını araştırmadık bile Haklısınız efendim Yalnız odada biri vardı Ve o meçhul kişi Bender'in not defterini çaldı Emin misiniz bundan sonra Henry? <gülüyor> evet mestur Odaya girmeden önce Bender'in cebinde bir defter vardı Sanırım defterin içinde bu evdekilerden birinin hoşuna gitmeyen bazı şeyler yazılıydı Daha başka kanıtlar buldunuz mu? Evet ölümünden sonra Bender'in cesedinin üzerinde bir iskambil kağıdı bulduk Maça dokuzlusuydu bu ne anlama geldiğini bilmiyorum Evet bu da çok ilginç Kim bilir maça dokuzusu ne anlama geliyor <gülüyor> Dinle beni Masters. Ben bu olayın görgü tanığı sayılırım Sorguya çekeceğin insanların sayısı fazla değil hem olay sırasında iki kişi dışında ötekiler yanımdaydı. O iki kişi kim efendim? Isabel halayla Lordun erkek kardeşi Guy. <Gülüyor> Müfettiş bey, Doktor Arnold ve Bayan Isabel sizinle görüşmek istiyorlar. Gelsinler, getir içeri. İlginç, ne söyleyeceklerini çok merak ediyorum. Ah oh, Müfettiş Bey. Sakin müfettiş olun, bey. sakin olun güzel, İyi günler beyler İyi günler Doktor Arnold. Bizimle ne hakkında görüşmek istiyorsunuz? Şey Müfettiş Bey, biz gelmesek nasıl olsa siz çağırtıçaktınız. Arası <gülüyor> öyle. Buyurun, sizi dinliyoruz. Bakın Müfettiş, ben ben o zavallı çocuğun ölümünden kendimi. Sorumlu tutuyorum Ve sanıyorum ki O tanrım ne korkunç şey Zavallı Bender'in öldüğüne bir türlü inanamıyorum Kendinizi boş yere izmeyin Bayan Niza Bey in. Sir Henry nasıl anlatsam bilmiyorum ki O Bender O zavallı genç Aslında ressam filan değildi Ressam değil miydi Peki ne iş yapardın mu Fettiş Bey Savallı okulu yeni bitirmiş mesleğe başlayalı henüz birkaç ay olmuş Evet tahmin etmiştim bunu Peki evde ne işi vardı Onu bu eve ben getirdim Sir Henry Ah oh, savallı Bendir Kendinizi bu kadar üzmeyin Abel Allah <gülüyor> ölümünde sizin bir suçunuz yok Evet beyler Bender doktordu hem de yetenekli bir doktordu Bendir'in bu evde ne işi vardı Doktor Arnold Bir müddet önce bayan Isabel bana gelerek yardım istedi bu evde gerçekten çıldırmış, tehlikeli bir delinin olduğunu iddia ediyor. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum ki doğru söylüyorum. Bu evde bir deli var. Isabela'la bu deliği bulmamı ve tedavi etmemi istemişti benden. Bunun üzerine Rahat Bendre'yi görevlendirdim. Ve evdekileri kuşkulandırmamak için de Bendre'yi ressam olarak tanıttık herkese Yani Bendre bu eve tehlikeli bir deliği bulmak için mi geldi? Evet, Fetiş Bey. Ama zavallı görevini tamamlayamadan öldü. Demek siz böyle düşünüyorsunuz doktor Hanım. Ben de, Şey. Tabii. Yani ne demek istiyorsunuz Sir Henry? Bana kalırsa Bender görevini başarıyla yaptı... ...ve bu evdeki delinin kim olduğunu ortaya çıkardı. Sir Henry! Doğru mu bu söyledikleriniz? Ah oh, tanrım! Peki kimmiş bu deli Sir Henry? Bilmiyorum bayan Isabelli. Bunu bize ancak Bender söyleyebilir. Ama Bender öldü biliyorsunuz. Evet zaten onu da bu yüzden öldürdüler ya. Ay oh, yani... Yani bir, biri Bender deli olduğunu açıklamaması için mi öldürdü demek istiyorsunuz? Evet sanırım Bender bu yüzden öldürüldü Evet haklı olabilirsiniz Sören R. İnanın bu tehlikeli katili bulacağız Bulsanız bile katil asamayacaksınız ki Nedenmiş o? Suçu cezasını çekecektir Evet ama unutmayın ki delidir Onun asılmasına engel olabilirim O sonraki iş doktor Önemli olan bu evdeki delinin kim olduğu. Ne dersiniz doktor? Deli nişanlınız cüdet olmasın? Hayır bu kesinlikle imkansız müfettiş. O halde İzabelallah. Müfettiş bey. Olamaz mı yani? Hı? Müfettiş bey sözlerinize dikkat edin lütfen. O halde geriye iki kişi kalıyor. Sadece iki kişi. Ve siz de bu iki kişinin kim olduğunu iyi biliyorsunuz doktor Arnold. Evet öyle. Eee söyleyin bakalım öyleyse doktor. Bu evdeki deli Lord Mantle mı yoksa kardeşi Guy mı? Sören bu sorunuza kesin bir cevap veremeyeceğim Çünkü elimde müsbet kanıtlar yok Ama Lord'un aklı başında bir insan olduğunu kesinlikle söyleyebilirim Aklım iyice karıştı Soruşturmaya sen devam et Masters Ben biraz düşünmek istiyorum Peki efendim Evet doktor Bu akşam nişanlınızla önce yemeğe Oradan da tiyatroya gittiğinizi biliyoruz Daha sonra da Arkadaşlarınızla bir yere gidip birkaç kadeh bir şey içtiniz değil mi? Evet ama Bağışlayın Fettiş Bey ama yoksa ben ve Judith'ten mi şüpheleniyorsunuz siz? Bağırmayın doktor, bağırmayın. Görevimi yapıyorum. Bu evdeki herkesi sorguya çekmeye yetkin var. Öyle olsun. Evet, söylediğiniz gibi Judith birlikte önce yemeğe, oradan da tiyatroya gittik. Evet doktor, bunları soruşturacağız. Şimdi bize izin verin de bayan Isabel ile görüşeyim. Peki, peki Isabel halayla yalnız mı konuşacaksınız? Hayır, olamaz bu. Neden? Siz İzabel Hala'nın avukatı değilsiniz doktorusunuz Lütfen dışarı çıkın doktor Peki nasıl isterseniz Evet Isabel Hala Size böyle hitap ettiğim için kızmıyorsunuz değil mi efendim Hayır müfettiş bey Güzel İzabel Hala bendir odaya kağıt oyunundan sonra girmişti değil mi Evet evet Peki siz niçin oyunun bitmesini beklemeden salondan ayrıldınız? Bu oyuna daha fazla dayanamayacağımı anlamıştım. E, Gayda benimle birlikte geldi. Evet. E, Guy birlikte nereye gittiniz? Yukarıya odama. E, niçin sordunuz? Şey formalite icabı efendim. <gülüyor> Biliyorsunuz bunları sormak zorundayım. Peki odanızda ne kadar kaldınız biliyor musunuz? Bender'ın öldüğünü duyuncaya kadar. Evet. Peki odanızda başka biri var mıydı? Mesela... Bir hizmetçi falan. Hayır e, şey işte Gay vardı yana, yalnız Evet. Gay oyunun sonuna kadar yanınızda kaldı mı Tabii kaldı e, Konuştuk satranç oynadık Ve işte vakit geçirdik evet. Teşekkür ederim İzabel hala Söğrenri Bayan İzabel'e soracağınız bir şeyler var mı ha? Aa, e, Evet dalmışım ee, Bağışlayın beni İzabel hala e, ...Gay odadayken neler anlattı size? E, o, odanın tehlikeli olmadığını söyleyerek... ...beni teselli etti. Yani odada var olduğu söylenen zehir hakkında mı? E, evet Sir Henry... E, ...bir zamanlar odada zehirin... ...bulunduğunu söyledi ama... E, ...aradan yıllar geçtiği için artık... E, ...zehirin tesirsiz olduğuna inandırmak istedi beni. Evet ama unutmayın ki... ...odanın ilk kurbanı 1803... ...sonuncusu da... ...1876'da öldüğüne göre... Zehir uzun süre etkisini kaybetmemiş demektir Haklısınız ee, Sonra bir odaya girip Tuzaktaki iğnenin zehirini yenilemiş olabilir ha? Değil mi? Mesela e, oklara sürülen zehiri kullanmış olabilir ha. Yani Ben öyle düşünmüştüm ha. Ha. Ha. Haklısınız İzabel Kullanılan zehir Oklara sürülenci cinsten Çok nadir bir zehirdir her yerde bulunmaz oh, Müfettiş bey ben buradakileri devamlı uyarıyordum e, Bakın Alan'ın odasındaki ilk silahlardan haberiniz var mı? Evet var efendim e, Belki de zehiri onun silahlarından almışlardır Olabilir Bunu araştırıyoruz efendim Peki bayan Isabel, e, size bir şey göstereceğim Bakın elimdeki şu iskambil kağıdını görüyor musunuz? Evet maça dokuzlusu Nerede buldunuz? Ölüm odasında Bender'ın cesedinin üstündeydi Ama eee ama bu gece biri bu kağıdı çekmedi mi? Evet evet gayet iyi hatırlıyorum. E, biri maça dokuzlusunu çekmişti. Sakin olun lütfen sakin olun. Bunu birisi çekmiş olsaydı işimiz gayet kolaylaşırdı. Kağıtları karıştırıyorsunuz. Lord kast kastediyorsanız... O sinek dokuzlusu çekmişti maça değil Aa öyle mi e, demek ki yanlış görmüşüm mü Peki Isabella teşekkür ederiz G Gidebilir miyim artık yani Evet Aa, e, lütfen gayı gönderir misiniz buraya Tabi tabi e, e, Bağışlayın Sir Henry bir şey soracağım e, Buyurun efendim sorun e, Alan söylemişti ama sizden de öğrenmek istiyorum Odanın kepenkleri gerçekten de içeriden sürgülü müydü Evet efendim sürgülüydü Aa, Teşekkür ederim Sir Henry Evet Masters Kepenkler gerçekten de içeriden sürgülüydü Bu demektir ki Katil odaya dışarıdan girmemiş İş baya zorlaşıyor Sir Henry şey. Haklısın dostum Bakalım bu işin altından nasıl kalkacağız Şu kutu Hani içinde zehirli iğne olduğunu iddia ettiğiniz kutu Bunu açsak Nasıl olur, ha? Hay Allah Nasıl oldu düşünmedik bunu Aferin Masters. Hadi kutuyu açıp bakalım İçindeki zehirli inenin bir fonksiyonu var mı yok mu anlarız Siz kutuyu Ben açmaya çalışayım Peki Hadi Hiç sırrı burada sanırım. Mutlaka açmalıyız bunu. Hadi deneyelim. Sistik tutun şu kutuyu. Tamam mı? Hayır. Ha, Biraz aralandı değil mi? Daha. Evet. Tamam. Tamam. Hadi ah. tamam, açıldı işte. Ya şemsiz. Ya bu kutunun içi boş. Hiçbir şey yok. Gerçekten ilginç. Hem bunda iğne falan da yok. Evet, masters biz yanılmışız. Bu kutu tuzak filan değil. Bak sana içinde ne iğne var ne de başka bir şey. Evet. Bakın kutuyu yapanın adı, yo, yo adı değil. Adının baş harfleri. M L. Evet evet. Acaba kim? M L. Martin Longwell olabilir. Yoksa şu Fransız Avelli'nin akrabası mı ha? Ne yapıyorsunuz? Allah kahretmesin bırakın o kutuyu Sakin ol Gay bağırma öyle Oo, siz de mi geldiniz Judith buyurun, buyurun buyurun buyurun Görüyorum ki odanın size bir kötülüğü Henry. Tabii dokunmamış Baksana odadaki eşyalarla diledikleri gibi oynuyorlar İyi ama bu minyatür kutusuyla ne yapıyordunuz öyle Ha bu kutu minyatür kutusu bu Çok garip Ya bak Gay e, Siz bunu nereden biliyorsunuz Benim bu ailenin tarihçisi olduğumu unutuyorsunuz anlaşılan bu odanın geçmişini benim kadar kimse bilemez Sir Henry O halde söyleyin bakalım Bu kutuyu kim yapmış Martin Longwell akrabamızdır Yani Martin Longwell akrabanız mı oluyor sizin Evet uzak bir akrabamızdır O halde Monsieur Abel'in de akrabası değil mi Öyle olacak ee, O kutuyu incelediniz mi Evet inceledik Kutu gayet normal Yani herhangi bir iğne veya tuzak söz konusu değil Öyle mi bu odada Longwell'in yaptığı başka bir eşya var mı? Var tabi ama hangileri olduğunu bilmiyorum Evet sanıyorum e, Otursanıza bayan Judith ayakta kalmayın Merak etmeyin buradaki eşyaların size hiçbir zararı dokunmaz Buyurun buyurun Teşekkür oturun. ederim Doktor Arnold'un nişanlısısınız değil mi? Evet efendim Mender'ın akıl hastalıkları doktoru olduğunu biliyor muydunuz? Hayır Ama eğer onun ressam değil de ruh doktoru olduğunu anlasaydım Arnold'dan nefret ederdim çünkü onu bu eve nişanlım sokmuş Neden nefret ederdiniz Bak, Bakın Sir Henry herkesin bir değer ölçüsü vardır Ben bir erkeğin insan gibi hareket etmesini isterim İçten pazarlıklı bir takım planlar yaparak yaşayan insanlardan hiç hoşlanmam Yani Bob Carstus gibi birinden hoşlanırsınız öyle mi Hani Alan'ın avcı arkadaşı Nereden çıkardınız bunu Kuzmayın bir şaka etmiştim <gülüyor> Beni için çağırttınız Sir Henry Ne soracaktınız bana Sanırım cinayet saatinde siz halanızın yanındaydınız değil mi Evet öyle Zaten bu evde tanığı olmayan yok ki Bu da dostumuz müfettiş master'sı bir hayli sinirlendiriyor ha, Bakın buna çok üzüldüm Halanıza odanın tehlikeli olmadığını içeride tuzak filan bulunmadığını söylemişsiniz Demek ki halam her şeyi anlatmış size Aslında tuzak olup olmadığını ben de bilmiyorum Halamın korkusunu geçiştirmek için söylemiştim Bakın gay Biri bu odaya girdi Bender'ı zehirle öldürdü Sonra sesini taklit ederek bizleri oyaladı İşini bitirdikten sonra da Cesedin cebindeki not defterini çalıp Onun yerine parşömen bir şerit bıraktı Bir, bir parşömen mi dediniz? Evet Neden birden heyecanlandınız öyle? Şu parşömeni görebilir miyim sir? Tabii, buyurun Tanrım Tanrım görüyor musun Judith? Allah kahretsin Biri beni cinayete karıştırmak istiyor Gay bu senin parşömenlere benziyor öyle değil mi? Benziyor değil bunlar benim parşömenlerim Bakın sir Henry ben bu parşömenlerden geçenlerde birkaç tabaka satın almıştım. E, keçi derisinden yapılmıştır bunlar. Demek ki... ...bu parşömenin size ait olduğunu itiraf ediyorsunuz. E demek istiyorsunuz fetiş Bu parşömen benim. Ama bunu benden çalmışlar. Benim bir suçum yok ki. Çok da. Gerçeği söylediğinize inanıyorum Gay. Ama siz bu parşömenle ne yapacaktınız? Bakın söyle Henry. E, bilmem bana inanacak mısınız. Ama gene de anlatayım. E, benim... ...bazı batıl inançlarım vardır... E, ...sihir, büyü, gizli ilimler... ...ruh çağırmak gibi şeyler beni fazlasıyla eğlendirir. Evet, devam edin gari. Gerçi Elan kızıyor benim bu yaptıklarımı ama... gene de vazgeçemiyorum. E, bu parşömenlere Süleyman'ın mührünü çizip... ...herkese inandıracaktım. Peki bu parşümenin üzerindeki yazı nedir? Şey, e, bilmiyorum... ...ama sanırım muska olacak. Hmm. Araştırmak lazım. Bize yalan söylemiyorsunuz değil mi? Hayır müfettiş, doğruyu söylüyorum... ...hem bunun üzerindeki yazıların ne anlama geldiğini bilsek bile... ...hiçbir şeye yaramayacak. Neden? Çünkü biri beni suçlamak için bu parşömeni cesedin üzerine bırakmış. Bütün ev halkı benim böyle işlerle uğraştığımı bilir. Peki bunu kimin yaptığını biliyor musunuz? Belki. O halde yardım edin bize. Hayır. Size kimsenin adını vermeyeceğim. Nihayet bu da bir iftira sayılabilir. Peki e, bu İskambil kağıdına ne diyeceksin gayet? Bunu Bender'in üzerinde buldum. Nedir? Maça dokuzlusu hı hı. E, Ne işe yarıyormuş Bilmiyorum sizce bunun bir anlamı var mı <gülüyor> Bu gayet basit bir şey e, Maça dert ya da karışıklık anlamına gelir e, Sanırım dokuzlu da iyi bir kağıt değildir Acaba bu kağıdı cesedin üzerine bilerek mi koydular Henüz çözemedik bunu Bana kalırsa bu soruşturmada bir hata yapıyorsunuz baylar İşe başlangıç noktasından başlamıyorsunuz Ne demek istiyorsunuz Olayın başlangıç noktası neresi Neresi mi burası bu oda Bakın gayet en büyük ipucu bu odada saklı Bu odanın tarihinde gizli İşte sizden Bunu öğrenmek istiyoruz Hani bu odanın tarihini size anlatacak olursam Bender'in ölümünü aydınlatabilecek misiniz? Evet sanırım her şey ortaya çıkacak Bunu daha sonra anlatacağım size Sir Henry Biraz önce size olayın başlangıç noktasını sormuştum siz de bu oda demiştiniz Evet yanlış Bakın Bender bu eve neden geldi Boğazı sıkılarak öldürülen bir papağan ve başı kesilerek çöpe atılan bir köpek için Çünkü bunları yapan sadist bir deliydi Bender da bu deliği bulmak istiyor Saçmalama Gal Saçmalamıyorum Judith Bender işinde ustaydı Yani yetenekli bir psikiyatristti Ve çalışmalarının sonunda evdeki tehlikeli deliği buldu Yoksa böyle bir deli gerçekten var mı Evet var Ama ne yazık ki Bender'in buluşu onun hayatına mal oldu Bender bu yüzden öldürüldü Aa, Bana kalırsa sen saçmalıyorsun Gal Hayır Judith söylediklerim birer varsayım ama doğru Bırak da devam edeyim Demek ki bu evdeki deli Bender'ı öldürmeye karar vermişti bu akşamki acayip oyun sırasında da Bender garip bir tesadüf eseri en büyük kağıdı çekti ve odaya girdi Ama en büyük kağıdı çekemeyebilirdi de İşte bütün mesele bu Acaba Bender'ın bu kağıdı bir tesadüf eseri olarak çektiğine inanabilir miyiz ne dersiniz Devam edin Lutfun Görüyorsunuz Sir Henry. Siz de söylediklerimde gerçek pay olduğunu görüyorsunuz Bence Bender bu kağıdı bir tesadüf eseri olarak çekmedi Hem de çektiği kağıt maça birlisi Ölüm habercisi de bu kağıda Ancak Bender bu kağıdı nasıl çekti işte bütün mesele burada Biliyorsunuz kağıt destesi yeni açılmış Dem de gözünüzün önünde öyle değil mi sor, Henry Fettiş master Sanırım sen de ben de artık yaşlanmaya başlıyoruz Ne dersini bekle ayrılalım mı <gülüyor> Neden efendim Nedeni var mı Gözümüzün önündeki gerçeği göremedik de ondan <gülüyor> Söylediklerinizden bir şey anlayamadım Sir Dinle dostum Bender'ın üzerinde bulunan maça dokuzlusunu unuttun mu Ne arıyordu o cesedin üzerinde he? Evet Evet nasıl oldu daha önce düşünemedim bunu Aferin gay. Yemin ederim sen iyi bir detektifsin Artık hiçbir şey anlayamıyorum Basit Cunit Ben bir varsayım attım ortaya ama Tecrübeli polis Sir Henry bu işin sırrını çözdü Evet gay, sayende ee, Lütfen e, neydi o an adı bir, Onu çağırır mısınız buraya Şortir şimdi çağırırım Buyurun efendim Beni görmek istemişsiniz Evet Şortir o gece kullanılan kağıtları da getirdin mi Getirdim efendim buyurun Güzel lütfen kağıtları sayar mısın Shorter Sayayım efendim Eğer destede bir fazlalık yoksa Lütfen kağıtlara teker teker bak Bir acayiplik olduğunu görecek misin bakalım Şey söyle hani izninizle Evet Shorter Bu destede iki tane maça birlisi var efendim Tamam Shorter tamam teşekkür ederim Tam tahmin ettiğim gibi çıktı O ilk açılan desteği karıştıran Bendırdı sevgili dostum Bendir mi? Ama neden? En büyük kağıdı çekmek istiyordu da ondan Bu yüzden de ilk desteği karıştırıp Maça birlisini gizlice aldı ama şortları görünce kağıtları atıp kaçtı Yani çektiği kağıt küçükse Kimseye fark ettirmeden Daha önce aldığı maça birlisini sürecekti ortaya Değil Bakıyorum kafan çalışmaya başladı Masters. Evet öyle oldu Asıl çektiği maça dokuzlusunu da Ortaya koyamayarak yanına aldı Evet bayan Judith Anlayacağınız Bender'in yanında bulunan maça dokuzlusu Aslında hiçbir anlam taşımıyor Ve sıra geldi Katili bulmaya Evet Masters Kim olursa olsun Adaletin elinden kurtulamayacak Henry. Ama size bir şey sormak istiyorum Buyurun bayan Judith Bender ölüm odasına girmeyi neden bu kadar istiyordu Buna cevap verebileceğimi sanıyorum Bender çok akıllı bir gençti Evet katilin kendisini Ölüm odasında öldüreceğini biliyordu Bu yüzden girdi odaya Ama bu çok saçma bir şey Bir insan bile bile ölüme gider mi hiç Bender ölüme bile bile gitmedi ki Bender'ın niyeti katili yakalayıp teslim etmekti Evet şaşırmayın gerçeği söylüyorum Biraz daha söyle Henry <gülüyor> Görüyorum ki hala bir şey anlayamamışsın müfettiş Anlatayım Bender bu evdeki dilinin kim olduğunu anlamıştı Kimseye zarar vermeden yakalamak istiyordu onu Ölüm odasına da bu yüzden girdi Çok cesurca bir davranış doğrusu Evet Judith Bender'ın niyeti aklından zor olan katili suçüstü yakalamaktı Ama başaramadı Maalesef öyle müfettiş Bender her türlü olasılığı göz önüne aldığı halde Gene de katilin oyununa geldi Acaba bu odada gizli bir tuzak mı var Henry? Saçma bir müfettiş olarak nasıl böyle saçma varsayımları ileri sürüyorsun anlamıyorum Ama efendim durum o kadar karışık ki Cesedin üzerinden çıkan iskandil kağıdının ne anlama geldiğini hala tespit edemedik Evet orası öyle Sonra o üzerinde ne yazılı olduğunu çözemediğimiz parşömen kağıdını da unutmayın Bildiğimiz tek şey bu parşömenin Gay'a ait olduğu ve Buraya bakın demin de söyledim size de o parşömeni ben vermedim Sakin ol Gay sakin ol Biz de sen verdin demedik zaten kim bilir belki de parşömenin cesedin üzerinde ne aradığını izah edebiliriz. Nasıl? Bender'in iç cebinde bir not defteri olduğunu söylemiştiniz, Sir Henry. Evet. Sanırım bu defterde katilin adı ve belki daha başka bilgiler de vardı. Bender zehirlenip can çekişirken bu not defterini cebinden çıkartıp saklamak istedi ama telersa cebindeki bu parşömen kağıdı da üzerine düştü. <gülüyor> Tabii bu bir varsayım. Ha, demek sizin varsayımların bunlar ha Master's. Evet efendim. Diyelim ki dedikleriniz doğru müfettiş Peki Pender öldükten sonra onun yerine cevap veren kimdi? Hı? Bunu da açıklar mısınız? Ben onu... Ben kimseye izahat vermek zorunda değilim beyler Ben müfettişim ve yaptığım soruşturmaları da size açıklamak zorunda değilim Öyle olsun Yalnız sizden bir ricam olacaktı Evet nedir? Şu kutuyu mücevher kutusunu alabilir miyim acaba? Nasıl olsa o kutunun zararsız olduğunu tespit ettiniz Hayır Hiçbir şey veremeyiz Belki daha sonra ama müfettiş bey Hayır dedim ya O kutuyu gayar verebilirsin Masters Ama Sir Sörher... Nasıl isterseniz Buyurun olun. Teşekkür ederim Sir şu kutunun içindeki yatırı görüyor musunuz hı hı. Bir madalyon bu Hem kapağı da var Biliyorum bu madalyondaki resimler kime ait acaba? Charles Briggsham'da karısı Bu odanın ilk kurbanları Buradasınız değil mi Hayır hepimiz değil Sir Henry Halam Isabella abim Lord Mantling burada değil ee, Başlayayım beni Sir Henry ama Hepimizi buraya niye topladınız Söyler misiniz Acele etmeyin Bayravel Birazdan anlayacaksınız ee, Hazır mısın Guy Evet hazırım Dilerseniz başlayabilirim İyi olur Guy bize çok eski bir öykü <gülüyor> anlatacak Lütfen kendisini sessizce dinleyin Evet Guy seni dinliyoruz Öykü Yani bu ölüm odasının öyküsü 1792 yıllarına dayanır Ailemizin kurucusu Charles Brickson o yıllarda Paris'teydi ve henüz 20 yaşındaydı. Terörün, ihtilalin ve karışıklığın baş gösterdiği, giyotinin can aldığı Paris'te Charles Brickson genç bir kızla tanıştı. Kız çok güzeldi ve Charles o anda kıza aşık oldu. Kız da ona karşı ilgisiz değildi. Peki kız kimdi? Sabredin efendim sırası geldiğinde onu da açıklayacağım. Charles idealist bir gençti ama kan dökülmesine de karşıydı. Bu yüzden giyotine gönderilen insanları acıyordu Durmadan cellatları seyrediyor ve onlara olan nefeti gün geçtikçe artıyordu Öyküyü fazla uzatmayın gay özetleyin yeter Peki Sir Henry Charles'ın en çok merak ettiği şey kafaları kesilen kurbanların giysileri ve kıymetli eşyalarıydı Bunlar ne oluyordu? Kafasına taktığı şeyi yapmaktan hoşlanan Charles sonunda bunu da öğrendi Kentten uzak bir yerde yakılan cesetlerin giysileriyle değerli eşyalarını cellat alıyor ve satıyordu ...hatta Guillotine'in başında cellata yalvarıp... ...aman elini çabuk tut acı çekmeden öleyim diye... ...cellata mücevherlerini veren kurbanlar bile vardı. İğrenç bir şey bu. Bütün bunları gören Charles cellattan nefret etmişti. Bu arada artık memleketi olan İngiltere'ye dönmeye karar verdi. Her tarafından kan akan Paris'ten bir an evvel uzaklaşmak istiyordu. Peki ya o kız yani sevdiği kız onu Paris'te mi bırakmıştı? Hayır Bay Rabel. Charles genç kızla konuştu ve evlenmeye karar verdiler. Evlendiler mi? Evet... Ertesi günün nikahlarını kıydırdılar İşte Charles Brickson Evlendiği kızın soyadını o zaman öğrendi Kızın adı Marie Hortense Longaval'di Longaval mi? Tanrım. Yani Charles Brickson'un karısı Marie Evet yani doğrusunu isterseniz Öyleymiş ee, Öyleyse siz bizim akrabamız sayılırsınız ve Sayılır değil şey, Evet yani doğrusunu isterseniz Öyleymiş ee, Öyleyse siz bizim akrabamız sayılırsınız Bayrave? Sayılır değil bal gibi akrabanız olur Bayan Cüdet Neyse öykümüze devam edelim Charles ve karısı Marie İngiltere'ye doğru yola çıkarlar Ancak yarı yoldayken Fransa ile İngiltere'nin birbirlerine savaş açması üzerine Bu kez Fransa'da İngiliz düşmanlığı başlar Anlayacağınız bizim Charles Brickson'ın hayatı tehlikeye girmiştir Ama akıllı ve güzel karısı Marie Charles'ı gizlice Fransa'ya ailesinin yanına götürür ve onu büyükleriyle tanıştırır çok ilginç sürükleyici bir öykü Evet öyledir Charles hayatının kurtulduğuna sevindiği bir anda Öğrendiği bir gerçekle bütün yaşamının karardığını hisseder Çünkü sevdiği ve evlendiği kadının Babası Fransa'nın ünlü cellatı Sanson'dur Cellat Sanson mu? Evet sör Charles hayatı boyunca sevmediği Nefret ettiği bu cellatın kızıyla evlenmiştir hmm. İşte o andan itibaren Bütün hayatı alt üst olur ve zavallı Charles Geceleri karabasanlar görmeye başlar Zavallı adam Cellat her gün işe gitmekte, sayısız kafaları kestikten sonra eve türlü ganimetlerle dönmekteymiş. Bunların arasında güzel giysiler, değerli mücevherler de bulunmaktaymış. Çok korkunç ve iğrenç bir şey. Charles'ın yerinde kim olsa karabasan görürdü. Zaten Charles da bu yaşayışa daha fazla dayanamayacağını anlayınca... ...her ne bağısına olursa olsun Fransa'yı terk etmeye ve İngiltere'ye dönmeye karar verir. Tabii karısını da yanına alarak. Ama Charles'ın babası o sıralarda yeni ölmüş ve tüm servetini de Charles'a bırakmıştı. Peki sonra ne oldu? Charles ve Marie'nin iki çocuğu oldu Ama Charles bir türlü karabasanlardan kurtulamamıştı Gündüz bile görüyordum karabasanları Kanlı bir araba ve kafası olmayan bedenleri Çok ilginç O sıralar Marie'nin büyük annesi Madame Martha hastalanarak ölmüş Charles bu habere çok sevinmiş Zira ne Charles ne de Madame Martha birbirlerine pek ısınamamışlardı Hatta Madame Martha Charles'tan nefret ediyordu Ölmeden önce odasındaki bütün eşyaları torunu Marie'ye hediye etmişti Tabii zavallı kız bu isteğe boyun eğmek zorunda kalmıştı. Neden? Bu eşyaların bir özelliği mi varmış? Aslında Mary büyük pek sevmezmiş. Zira kadın büyücülük gibi şeylerle uğraşırmış. Bu yüzden de büyük annesinin verdiği eşyaların uğursuz olduğuna inanmış. Ama almamazlık da etmemiş tabii. Ee, bu eşyalar nelermiş gayb? Hala yerinde mi? Evet profesör. Ölüm odasında. Ya. Hmm. Peki şu. Şu gümüş kutuda Madam Marta'nın gönderdiği eşyalardan biri miydi gayet? Evet sir O gümüş kutuda o eşyaların arasındaydı Neyse öykümüze devam edelim Marie Longwell çok hastalanmış ve öleceğini anlayınca Charles'a bir takım itiraflarda bulunmak istemiş Ama ne var ki ömrü vefa etmemiş zavallını Çok acıklı bir öykü Evet öyle Şimdi sanırım hepiniz bu ölüm odasında muhakkak bir ölüm tuzağı olduğunu söyleyeceksiniz değil mi? ...o eşyaların Madame Marta'nın arzusu üzerine... ...Martin Longwell tarafından hazırlandığını ve... ...Charles'ın ortadan kaldırılması için karısına gönderildiğini iddia edeceksiniz. Evet öyle. Anlattığınıza göre Marie son dakikada Charles'ı uyarmak istemiş ama başaramamış. Ölmüş. Herhalde o gümüş kutuda bir tuzak vardı. Ama o kutunun tehlikeli olmadığını müfettiş Masters ve Sir Henry tespit ettiler. Öyle değil mi Sir? Evet gay, öyle. O kutuda tehlike yok. Sanırım daha önce de daha sonra da içine tuzak hazırlamamış... Ee, Bay Ravel, <gülüyor> bu kutu için siz ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey söylediğinize göre... ...Bender, kurar denilen zehirden ölmüş. He, konuşa konuşa ağzımız kurudu. Bir şeyler istek... Öyle ...bir ilgisi var. Çünkü sizin söylediğinize göre... ...Bender, kurar denilen zehirden ölmüş. He, konuşa konuşa ağzımız kurudu. Bir şeyler isteki iyi olacak... Durun durun bir dakika o, o, o dolaptaki taş bebeğe benzeyen şey nedir? Bu mu? Evet <gülüyor> Bu abimin kuklasıdır Çok hoş değil mi? Lord o kuklayla ne yapıyor kuzum? Ya eğleniyor insan bununla Ay canına lord usta bir ha Ooo oh. Hepiniz buradasınız ha he? Hey gaye ne yapıyorsun o kuklayla Yerine bırak çabuk Neredesin ne yalan gel bakalım Duyduğuma göre iyi bir musun öyle mi Evet öyle ama niçin hepiniz buradasınız Olanmayamadım Zavallı Bender öldü cesedi daha içeride dururken Siz burada oturmuş vantırloklardan söz ediyorsunuz Bu kuklayla ne yapıyorsun yalan Kuklayla mı Evet. Ne yapacağım konuşuyorum ah, Sizlere tanıtmayı unuttum Kuklamın adı Jim Çok güzel ve cici bir bebektir kendisi Evet çok güzel Alan biliyor musun geçenlerde çok ünlü bir vantırlokla konuştum kendisi sesi uzağa atma denilen olayın çok zor olduğunu söyledi doğru mu bu sen ne dersin Aslında doğru gerçekten de sesi uzağa atmak yani sesi bulunduğun yerden değil de birkaç metre ileriden ya da başka bir odadan geliyormuş gibi duyurmak dünyanın en zor işidir ya, Demek öyle peki sen sesi uzağa atabiliyor musun Alan Tabii atıyorum Ben bu işin ustasıyım Henry E Göster öyleyse bakalım hadi Doğrusu çok merak ettim Hay hay Ev e, şortu Yine ne var ne istiyorsun bir şey mi oldu Bağışverin Lortan Zetleri Ama hemen gelseniz yok Polis müfettişi ölüm odasında boylu boyunca yatıyor Sanırım öldürülmüş Ne <gülüyor> Öldürürüz mi Tanrım Müzetiş Masters öldürürüz Ha <gülüyor> nasıl? Oyunumu nasıl buldunuz söyleseniz e? Nasıl? Yoksa? Yoksa o uşağın sesiyle konuşan sen miydin evladım? Tabii bendim. bendin Hay Allah ben de sanmıştım ki <gülüyor> Doğrusu kutlarım seni evladım Bu büyük bir beceri Öyle öyle Gördünüz ya Baylen İşte abim böyle şeylerden zevk alır Sakın bana kızma Henry Sana sadece biz mantırlokların neler yapabileceklerini kanıtlamak istedim <gülüyor> Sen de tanık oldun ya Ben sesi istediğim şekilde istediğim taraftan duyururum Öyle mi evladım Doğrusu bunu senden Senin ağzından işitmek oldukça ilginç Tabii ben bu işte çok isteyebilirdim. Azar Karis, Bana niye öyle bakıyorsunuz? Beyiniz var. Ama yoksa, yoksa bu işi benim yaptığımı mı sanıyorsunuz? Oh, tanrım yok, hayır olamaz. Evet Henry, evet. farkında olmadan bütün şüpheleri üzerinde topladığını ancak öğrenebilir. Ama gay, gay, Henry, şimdi derim ki. Bender'ın yerine cevap veren ben değildim ben, ben sadece bu işte Ne kadar usta olduğumu kanıtlamak istemiştim size İnan bana Henry doğruyu söylüyorum Tamam Elan, tamam Sakin ol inanıyorum sana Yok ben değil Ben de sizi arıyordum Sizden başka herkeste konuştum Buyurun müfettiş bey Benden öğrenmek istediğiniz nedir Efendim sizinle şu Oklar meselesini konuşacaktım Hangi oklar Bayan İsebel'in Çekmecenizden alarak bize verdiği oklar Onların ucuna kürar sürülmüş olduğunu biliyor muydunuz? Kü kü kürar? Olamaz Yani yani o küçük okların zehirli olduğunu sanmıyorum müfettiş Sayın Lord emin olun okların hepsi de zehirli Adliye tabip hepsini götürüp tahlil ettirdi Ve uçlarında kürar bulunduğunu söyledi Olamaz. çok ilginç Ben sanıyordum ki Oklar kaç taneydi efendim? Oklar sekiz taneydi Lütfen oklarıma bir şey olmasın müfettiş Sonra hepsini de geri almak isterim tabii. Tabii, tabii. tabii de Biz beş ok bulduk Siz de sekiz olduğunu söylüyorsunuz Yanılmıyorsunuz? Hayır kesinlikle onları son gördüğümde sekiz taneydi Onları son olarak ne zaman gördünüz efendim Şey Hatırlayamayacağım ama Ya geçen hafta ya da ondan önceki haftaydı sanırım Okların saklı bulunduğu çekmecenin Anahtarları da bir halkaya takılıydı Ama şimdi anahtarlar da yerinde değil Aa, İş gittikçe karışıyor Peki Sayın Lord Okları atmaya yarayan boru O yerinde mi acaba Hayır ha. O da yerinde yok ha. Kaybolmuş ya da bira almış Demek boru da kayıp Eee Masters Ölüm odasında herhangi bir ipucunu rastlayabildiniz mi Bir sürü parmak izi vardı Sir ee, Teşekkür ederim Sayın Lord Sizi bu gece bir daha rahatsız edecek değilim Öyle olsun Fettir Ben de teşekkür ederim Gelelim size bayrağı verin Hayır Ben hiç kimseyi öldürmedim müfettiş Diğerleriyle birlikte yemeye oturdum Sonra da oyuna katıldım Herkes tanıktı Evet evet anlıyorum Siz oyun bitmeden önce masadan kalktınız değil mi? Evet saat on bir buçuktu O sırada Bender ölmüştü Yani öldürüldüğünü söylüyorsunuz Yemek salonundan çıktıktan sonra nereye gittiniz? Odama Paris'e iki telgraf çekmem Bir de mektup yazmam gerekti İşlerimi bitirip aşağıya inerken birisinin haykırdığını duydum Evet anlıyorum Bay Ravel sanırım odanız bayan İzabel'in odasına bitişik değil mi? Evet öyle efendim Odanıza giderken Isabel hala'nın odasına hiç göz attınız mı? Evet kapı açıktı ve Isabel hala bir iskemle de oturuyordu Belki de uyukluyordu evet. Bana öyle gelmişti Peki Gay'i gördünüz mü? O ne yapıyordu? Gay mı? İyi ama Gay içeride yoktu ki Yanılıyorsunuz dostum Ravel ben içerideydim Şey bakın ben şey Buraya bakın Kimsenin başını belaya sokmak istemem Hepiniz benim dostlarımsınız ama Polislere de yalan söylemeye niyetim yok Özür dilerim gayama. Siz o sırada odada Odada değildiniz eminim buna Öyle olsun Bu sizin ifadeniz Unutmayın ki benim odada olduğuma tanıklık edecek biri var O da halam ne? izah Neyse neyse tartışmayı bırakalım böyle En iyisi Bayan Isabelle'le bir kere daha konuşalım. Tamam mı, Mayaster? Soracakların bitti mi? Şimdilik bitti efendim. O halde gidelim artık. Vakit epey geç oldu. Bence düğüm çözüldü, Zor Henry. Nasıl çözüldü? Sanırım katilin kim olduğunu biliyorum. Ee, öyle mi? Peki kimmiş bakalım katil? Lord'un erkek kardeşi Guy. GAY <Gülüyor> Bölüm Oda Saat'te sürekli yanımızsun dördüncü bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere hoşça kalın sevgili dinleyiciler. Bizi buraya neden çağırdın Evri? Yoksa önemli bir şey mi buldunuz? Bilmiyorum bunu biraz sonra bir fetiş master gelince öğreneceğiz Hayır iyi unutmadan söyleyeyim Sana gelmeden az önce Lord aradı beni telefonda. Tanrım yoksa başka bir cinayet daha mı işlemiş? Yok hayır Gece Monsieur Ravelle Bob Casters fena halde kavga etmişler Az kalsın birbirlerini öldürüyorlar Neden? Gayet iyi dosttu onlar Lord gece yarısından sonra ölüm odasından sesler geldiğini duyunca aşağı inmiş Işığı yaktığında Ravelle, Castreys'i Kavga ederken gördüm Peki sonra şıkyanın Ravel de Kastraiz'de birbirleriyle kavga ettiklerini görünce çok şaşırmışlar Tam tahmin ettiğim gibi Peki Ravel'in üzerinden bir bıçak da çıkmış mı? <gülüyor> evet Lord'un tarif ettiğine göre üzerinde saplı bir şiş varmış Lord Ravel'in Bender'i bu şişle öldürdüğünü söylüyor <gülüyor> Saçma Ravel'in odaya inmesinin nedeni başka Bay Ravel ölüm odasının sırrını biliyordu O odadaki tuzaktan haberi vardı Önemli olan ikisinin niçin kavga ettikleri hmm. Ravel bir şey söylememiş Kastres'e gelince o Odaya Bender'in katilini yakalamak amacıyla girmiş Yani Bob katilin odaya döneceğini mi sanıyormuş Evet Karanlıkta beklerken Ravel odaya girince de Yumruğu patlatıvermiş Mesele bundan ibaret Girin Günaydın Bakıyorum hepiniz buradasınız Günaydın masters. Derinleri getirdin mi Getirdim efendim Bir parça iplik ve bir fotoğraf Nedir bunlar ne işe yarayacak Anlatayım efendim Ölüm odasını iyice araştırdık neden içeri girilebilir mi diye düşündüm ama Baca kurum içindeydi Yani katil bacadan aşağı inmiş olamazdı Gizli bir geçit aradık onu da bulamadık Bundan emin misiniz Fetiş Mester Evet dostum eminim Söyleni hatırlayacaklar Isabel hala'yı sorguya çektiğimiz zaman Gay'ın yanında olduğunu söylemişti Sonra da giderken Ölüm odasının pencerelerinin kapalı olup olmadığını sormuştu bize Evet hatırlıyorum Bu sözlerden şüphelendim Pencereleri iyice araştırdım ve şu sonuca vardım hı hı. Pencerelerle kepenkler arasında bir boşluk var yani Anlayacağınız Dışarıdan kepenklerin arasından bakan birisi Pencerelerin içerisini görebilir İlginç tamam. Cesette tam pencerenin önündeydi Yalnız ceset değil sandalyeler sandalye evet, evet Daha sonra da Penceredeki camların bir kısmının kırık olduğunu tespit ettik Aha. O zaman da gerçek bütün çıplaklığıyla Gözlerimizin önüne serilelerdi Gözler önüne serilen o çıplak gerçek neymiş Masters? Bana inanmıyor musunuz gibi bir haliniz var hani. Yok <gülüyor> <gülüyor> devam et Masters. <gülüyor> Başüstüne efendim Gelelim kaybolan küçük oklarla Bunu atmaya yarayan boruya evet. Gay olay gecesi bahçediydi Aha. Kepenklerin arasından baktığı zaman Ölüm odasında oturan bendiri görebiliyordu Aha. Böylece Korkunç cinayeti gerçekleştirmek için kepenklerin arasından uzattığı boruyu üfledi ve zehirli ok Bender'in bir tarafına isabet ederek ölümüne sebep oldu. Buraya kadar tamam diyelim Masters. Peki o ok nerede? Hem sonra yapılan araştırmalarda Bender'in cesedinde herhangi bir ok veya başka bir şeyin izini rastlamadı. Bunu da anlatacağım efendim. Elimde gördüğünüz şu naylon ip parçasını kepenklere sıkışmış bir vaziyette buldum. Bu ip Gaynor düşüşünden kopmuştu. Bu gerçek mi müfettiş Masters? Evet gerçek. İp oldukça sağlam ve ince. Gay, Roddy Şambran'dan kopardığı uzunca bir ipi... ...küçük oka bağladı... ...ve ok bendire isabet ettikten sonra... Gay bunu kepengin dışından çekip... ...okun geri gelmesini sağladı. Oldukça Hı. ilginç bir varsayım bu, Masters. Varsayım değil, gerçek efendim. Kepenklerde ve kirli camlarda... ...bırakılan parmak izlerinin hepsi Gay'a ait. Heh. İşte... ...bu fotoğrafta da parmak izlerinin... ...büyütülmüş şeklini görüyorsunuz. Hı -hı. Peki ya o ses... Yani Bender'in yerine Guy mı cevap verdi bize Evet profesör Guy Bender'in öldüğüne kesin olarak inanıncaya kadar Onun yerine cevap verdi size Tabii ses boğulduğu için Bender'in sesi olup olmadığını anlayamadınız siz Peki ya not defteri Bender'in cebinde bulunan not defteri Onu nasıl açıklayacaksın Masters Başlayayım beni Sörenre ama Bender'in cebinde bir not defteri olduğunu sizden başka söyleyen yok Yani demek istediğim Belki de siz bu konuda Yanılıyorsunuz efendim Ben yanılmam Masters Bender ölüm odasına girmeden önce iç cebinde bir not defteri vardı... ...ve cinayetten sonra o defteri cebinde bulamadık. İzninizle. Evet, benim. Buyurun. Nasıl? Evet. Ee, anlaşıldı, anlaşıldı. Ee, peki, peki. Birazdan geliyorum. Ne? ne oldu senefendi? Dustin Masters, sanırım o elindeki nylon ip parçası ile... ...kafandaki saçma varsayımları çöp tenekesine atabilirsin. Neden? Çünkü gay öldü. Evet, senin katil sandığın gay öldürülmüş. Telefon eden Lothdur. Gay'in cesedini ne zaman buldunuz, Alan? Bir saat kadar oluyor Henry. Sonra da hemen seni aradım. Nasıl buldunuz? Şey, ipucu arıyorduk. İpucumu? Yani şu Rabel hakkında George anlatmıştır ya size O kavgadan sonra Ravel'in Bender'i öldürdüğünü hesap ederek ipucu aramaya başladık Yalnız mıydın Evet Hayır yanımda Bob vardı Guy'i neyle öldürmüşler Mestres? Sanırım şu çekişle efendim Baksanız zavallarının kapatasına Hı -hı. Evet Mestres sonra... belli oluyor Çene kemiği de kırılmış Katil gayi öldürdükten sonra çenesini de kırmış bu çekişle Henry şey. Gay tahminen saat kaç sıralarında öldürülmüş ee, Bunu size ben söyleyeyim sayın Lord Yaklaşık olarak sabaha karşı saat 4 sularında olmuş ölüm olayı Ne? Yani yani ben bu odada katilin gelmesini beklerken Gay o sıralarda öldürülmüş ve benim oturduğum yatağın altında duruyormuş öyle mi? Evet öyle Ya siz? Siz odada ne arıyordunuz kaç ee, Katili yakalamak istemiştim Sir Henry Belki tekrar cinayeti işlediği yere gelir diye düşünmüştüm O yüzden de ölüm odasına girdim Tabi bu arada Ravel girdi odeya ve siz de onu katil sanıp üzerine hücum ettiniz değil mi? Kavganızı... Evet öyle. İki de uyanan oldu mu ha? Kavganızı ee, İsrail hala hariç herkes uyanmıştı. Ee, Tabi bir de gay. O zavallı da meğer biz kavga ederken çoktan öldürülmüş. Zavallı gay. Az kalsın onun Bender'i öldürmüş olabileceğinden şüphe ediyor. Durun, durun durun durun aklım karıştı. Daha Bender'in cesedi soğumadan bir başka cinayet. Taşıracak bir şey yok Henry. Yapacağınız iş Ravel'i tutuklamak. Katil o Hem Bender'ı hem de Guy'ı öldü Ya bu o kadar kolay değil Alan Kanıt gerekiyor. Kanıt kanıt kanıt Köpekle papağan da öldürüldüğü zaman Ravel bu konaktaydı Hem bu eve niye geldiğini bile bilmiyorum Ravel burada ne arıyordu Bunu cevaplamak kolay Alan İşte Ravel bunu arıyordu Nedir o Bu, bu bizim zorlukla açtığımız kutu değil mi Sir Evet Masters Hı? ancak Ravel bu adada ne arıyorsa Aradığını bulamıyordu Ya da yanlış yerlerde arıyordu Nasıl anlatayım bak Alan bana revelarim burada ne aradığını sormuştun sen. Peki ya Gay? O ne arıyordu? Gay'ın ölüm odasında işi neydi ha? doğru söylüyor. Gay bu odada ne arıyordu? Gay bu odaya kutu almak için girmişti. Ama kutuda bir şey yoktu diyor. Beraber bakmıştık ya içine. Evet nasıl? Sana şimdi bir kez daha bakacağız. Hem de iyice bakacağız. Ha. İçinde gizli gözlük olmadığını kontrol ediyorsun. Kim bilir? Ama buralarda bir yerde olmalı. Ha işte. İşte hmm. görüyor musunuz? Gizli bölümü bulduk. Bakın bakın. Tamam şunlara bakın. Hmm, Ay canına. Onlardan ne? yakutlar, altınlar. Evet. Hepsi de bir servet bunlar. Evet öyle. Bunlar nedir biliyor musunuz? Vaktiyle kurbanların cellatlarına verdikleri takılar. Bir an önce giyotin altında acı duymadan can vermek için zavallıların cellat sansur sundukları hazine. İşte Gay bunların peşindeydi. <Gülüyor> Al ayın, bunlar artık sizin. Eğer Gay bir cinayete kurban gitmeseydi bunları ona verecektim. Çünkü o bu hazineyi çok aramıştı. Desene Harry... ...biz de katilin amacını yanlış anladık. Ha? Nasıl? Katilin hep bir deli olduğunu sanmıştık. Ama görülüyor ki böyle bir servet için cana kıyan adamın deli olması gerekmez. Evet ama katil Bender'ı öldürdükten sonra da bu kutuyu alabilirdi. Ya, haklısınız Sir Henry. Peki madem ki Ravel bu serveti arıyordu... ...nasıl oldu da kocaman kutuyu göremedi? Ravel serveti yanlış yerde arıyordu. ...o bu hazineyi bir kutudan çok... ...tarihi bir iskemlede aramaya başlamıştı. Bakın şu yere yatırılmış ve bacağı... ...oyulmuş iskemleyi görüyor musunuz? Evet. Gerçekten de öyle. Bacağın bir tanesi oyulmuş. Ravel bu odanın tarihçesini biliyordu... ...ve bu yüzden de hazineyi iskemlede aradı ama bulamadı. Zira Gay ...daha önce bu hazineyi iskemleden çıkarmış ve... ...şu kutuya koymuştu. Böylece başka bir gerçeği daha çıkarttık ortaya. Gay bu odaya çok önceden de girip çıkıyordu. Vay canına. Doğru mu bu sir? Doğru mu Stars? Senin varsayımlarına göre Bender'ın öldürüldüğü gece Guy pencerenin dışından ölüm odasını seyrediyordu. Bunları nereden biliyorsun <gülüyor> Unuttun mu bunu bize sen söylemiştin. Guy kepenklerinin arasından içeriği gözlüyordu öyle değil mi? Evet, evet tabii tabii. Ee, gördün mü Guy katil değildi ama cinayetin nasıl işlendiğini görmüştü Mersler. Yani Guy Bender'ı can çekişirken gördü... ...ve kurtarmak için bir şey yapmadığı gibi üstüne üstlük bile onun yerine cevap mı verdi bize? Evet öyle George... Gay katilin oh. suç ortağı mıydı? Hayır profesör hayır Gay sadece Bender'ın nasıl öldürüldüğünü gördü Ve yavaş yavaş anlamaya başladığım bir sebepten dolayı da Bender'ın yerine bize cevap verdi Böylece katili de korumuş oldu Hatta katili tanıdığını ima ederek adını bize vermekten kaçındı Evet Masters ama evet. katil onun bu iyiliğinden hoşlanmadı Ve Guy'ı öldürdü Şunu hmm. kesinlikle söyleyebilirim ki Gay bu mücevherler için öldürülmedi Öyle olsaydı taşlar çalınırdı Katil gayı kendisini ele vermesinden korktuğu için öldürdü Bunun bize bir faydası yok ki Daha ne katili ne de Bender'in nasıl öldürüldüğünü biliyoruz Maalesef öyle George Evet girin Bağışlayın ben ama sizinle konuşmak istiyordum efendim Aa rağvelmiş ee, Buyurun bayım geçin şöyle gelin Bakın beyler bildiğim bir gerçeği söylemek istiyorum size Buyurun sizi dinliyoruz efendim Şu çekmeceden kaybolan okların sırrını açıklamak istiyordum Hani şu Lord'un 8 müfettişin ise 5 tane dediği oklar mı? Evet efendim O kaybolan 3 okla boruyu kimin aldığını biliyorum Biliyor musun? Kim? Kim aldı onları Rab'i? Judith, Lord'un kız kardeşi Evet Söy Henry O okları ve boruyu ben aldım Ne zaman aldınız? On gün kadar oluyor Neden? Bakın nedeni size komik gelecek ama anlatayım Bob Castres'i tanıyorsunuz Bana devamlı kur yapıyordu Sonra mesleği olan avcılıktan söz ederek Kendini bir kahraman gibi göstermek istiyordu Yani size aşık mı? Sanırım Ama nişanlımı seviyorum ve bu yüzden de Bob'un davranışları sinirime dokunuyor İyi ama oklarla Bob Castres'in ilgisi nedir Bayan Judith? Anlatacağım Bob'u küçük düşürmek için abimin anahtarlarını sessizce alarak çekmeceyi açtım Orada sekiz tane ok duruyordu Beşinin ucu siyahtı Küra O beş ok bizde Onlara dokunan olmamış Ben uçları temiz olan üç okla boruyu aldım Ne yapacaktınız onları Anlayamadınız mı Sir Henry Zehirsiz Hı. olan o oku bir vesileyle bova batıracaktım Bizim ünlü kahraman oku zehirli zannedip Kim bilir ne yapacaktı Ağlayacak mı yalvaracak mı Onu o durumda görmeyi çok istiyordum <gülüyor> Evet anlıyorum Bunu kanıtlayabilir misiniz efendim Tabii. Okların üçünü de tahlile gönderdim yani anlayacağınız oklar şu anda yetkililerin elinde Peki ya tahlil sonuçları Üç okun ikisi temiz Birinde kürar varmış Peki evet. bayan Cület Ali de e telefon edip gerçeği öğreniriz İşte gene başladığımız yere döndük Okların hesabı verildi Bu demektir ki okların cinayetle bir ilgisi yok Tabi kürarında Öyle değil mi Masters ee, Bilmem efendim ha, söyle, Söylemeyi unuttum O parşömen şeridi bir mütehassıza gönderdik üzerinde Latince harfler yazılı parşümenin ne anlama geldiğini yakında anlarız. Henry, İsabelli görmek istemiştir ama bitkin bir vaziyette. Arnold onun heyecanlanmasını istemiyor. He? evet Henry. Gel. Ne zamandır soracaktım unuttum. Gerek cinayetten önce, gerek sonra. Bender'ın not defterine hiç rastladın mı? Bender'ın not mi? Evet. Şey, ah! Evet, şimdi hatırladım. Gördüm onu. ...koskocaman deri kaplı bir şeydi. Hı hı. Üzerinde de Bendir'in arması vardı. Tamam. Ee, ne zaman gördün o defteri alın? Şey, geçen gece... ...yani cinayetten önce... ...oyun kağıtlarını çekmeden. Evet, devam et. Ahmet? Giyinmek için yukarı çıkmıştım. Bendir'e de yemeğe geç kalmamasını söyleyecektim. Odasına girdim. Bendir banyodaydı. Not defterini yatağının üzerinde gördüm. Bendir banyoda ne yapıyordu? Proş oluyordu. Sesimi duyunca irkildi. Hatta jiletle çenesinin altını bile kesti. Kesiye tentriyot sürdüm. Ama... ...en çok ilgimi çeken ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu Lord? Çenesi çok hafif kesilmişti ama... ...lavabonun içi kan doluydu. Yeah. ya küçücük bir jilet kesiğinden... ...bu kadar kan akar mı hiç diye düşünmüştüm. Yemekleri çok güzeldir Sen ne dersin Master ee, Doğrusu benim aklım konakta efendim Bender nasıl öldürüldü Gayi kimi öldürdü Bu yüzden lokanta hakkında pek fikir üretebileceğim Şu ana kadar bildiğimiz şeyler neler Guy'ın Bender'i gözetlemesi Ve ölümünü seyretmesi Sonra da ölmesi işine yaradığı için Onun yerine bize cevap vererek Bender'ın kesin ölümünü sağlaması Evet İkincisi de ...gay'ı Bender'in katilini öldürdüğü. Gelelim elimizdeki işe yarar yaramaz ipuçlarına. Birisi iddia ettiğiniz gibi... ...cinayetten sonra kaybolan not defteri. Evet. Bu defterde Bender'in evde saptadığı delinin adı vardı. Sanırım o deli aynı zamanda Bender'in de katili oldu. Sonra lavabodaki bol kan. Bunu pek anlayamadım. Evet evet öyle değil mi kan. Tabii ya tıraş olurken hafifçe kesilen bir çeneden... ...bu kadar kan akar mı? Doğru... Şimdi bazı şeyler yavaş yavaş çözmeye başladım. Bana da söyler misiniz? Hayır, sırası geldiğinde sana söylerim Masters. Hadi bakalım çorbalarımızı soğutmadan ise iyi olacak. Nerede kaldınız? Söylenir. Yemeğe hayır. çıkmıştık. Hayır, bir şey mi oldu yoksa? Hem evet hem de hayır. Doktor Peyham geldi. Abim Elinla görüşüyor. Buna sevindim. Doktor Perhum'u ben çağırdım Cüdit Kendisi ülkenin en iyi psikiyatristlerinden biridir Söy Henry Sanırım siz hala bu aileden birinin deli olduğunu kanıtlamaya çalışıyorsunuz değil mi? Hayır Cüdit İçinizden birinin aklı başında olduğunu kanıtlamak istiyorum Çünkü cinayeti işleyen her kimse Deli değil son derece aklı başında bir insan Öyle olsun ha, Size bir şey göstereceğim az kalsın unutuyordum Buna delil de diyebilirsiniz Nedir o delil dediğiniz bayan Cüdit? İşte burada müfettiş Bakın bir enjektör ...ev temizlenirken bulundu. Vay canına. Enjektörün içinde kahverengi bir ilaç var. Ee, hemen al o enjektörü ve içindekini tahlil ettirmezler Masters. Ee, Judith, bu enjektör kimin biliyor musun? Gayındır. Bir zamanlar iğne yapılırdı ona. Sir Henry. Henry, Evet, Masters. Tahlile gerek yok efendim. Enjektörün içindeki ilaç... ...kürer. Kürer mi? Evet. Sanırım oklardan birisinden kazınmış... ...ve sonra da toz alkolle karıştırılıp eritilmiş. Ah, tahmin ediyordum bunu. <gülüyor> Acaba... Bu enjektöre küradı dolduran ne yapmak istiyordu? Bu bir gerçeği ortaya çıkarttı Masters. Niçin Gay bununla öldürülmedi? Madem katil odayla ilgili efsaneyi yaşatmak istiyordu... ...ve nitekim Bendir'i o şekilde öldürdü... E, ...niçin Gay'i kürarla değil de çekişle öldürsün? Siz ne şekilde yorumluyorsunuz bunu? Ondan da cinayetin önceden planlanmamış olduğu çıkıyor ortaya. Katil o anda eline rastgele geçirdiği çekişle öldürdü Gay'i. İyi ama Henry, bu enjektör her şeyi alt üst etti. Diyelim ki... Bende bu enjektörle öldürüldü O zaman katilin de Bender'in yanında Yani ölüm odasında olması gerekmez mi? Zira enjektör uzaktan kullanılmaz ki <gülüyor> Bender'in enjektörle öldürüldüğünü söylemedim ki sana Ben niçin gayın bu enjektörle öldürülmediğini sordum Düşünsene Masters Gay dün gece mücevherlerini almak için usulça aşağı indi Katil ise elindeki enjektörle onu ardından izledi Madem öyle niçin Gaya enjektörle öldürmedi? Eğer enjektörü Gaya batıracak olsaydı Delikanlı bağırıp yardım isteyebilirdi E Bu da katilin işine gelmezdi Hmm. Haklısınız Sören Haklıyım ya Bunun üzerine katil ne yaptı Odada bulunan çekici kaptığı gibi Gay'ın başına indirip onu bayıltmak Sonra da Gay baygınken enjektörü kullanmak istedi Ama sonra bundan da vazgeçti Neden Katil Gay'ı önce çekişle bayıltıp enjektörü sonradan kullansaydı Hepimiz ne diyecektik Gay'ın intihar ettiğini söyleyecektik ee, Ve zaten ben de Gay'ın öldürdüğünden son derece emin olan sen de Katil intihar etti Ve bu mesele kapandı diyecektin değil mi <gülüyor> Doğrusunu isterseniz öyle Görüyorsun ya Masters Bu da asıl katilin işine gelmiyor Yani katil işlediği suçları başkasının sırtına yüklemek istemiyor Adeta yaptığıyla övünüyor gibi değil mi sor Evet ama bu ne ifade eder ki Masters? Nasıl olsa yakalanacak Ne kadar kurnaz ne kadar gururlu olursa olsun katili yakalayacağız Acaba katil kim? Aşağı yukarı onun kim olduğunu biliyorum artık Doktor Pelham Sir Harry, aziz dostum Sizi gördüğüme çok sevindim Ben de öyle nasıl gidiyor Lord Martin gibi soruyorsun Henry Evet onu nasıl buldun doktor bir şey var mı Hayır sanmıyorum Yani Alan iyi mi Biraz sinirli o kadar Kısa bir tedaviden sonra sağlam yaparım onu Bak Pelham sana güvenim var Ülkenin en büyük uzmanısın İltifatlarınıza teşekkür ederim Henry Senin gerçek bir cinayet hakkında fikrini almak istiyorum Şimdi sana soracağım soruya doğru dürüst bir cevap verebilir misin Sor bakalım Elimizde Lord'un kardeşini öldürdüğüne dair kesin deliller olsaydı Ve kendisini jürinin karşısına çıkarsaydık hmm. Onu mahkum edebilirler miydi? Şey, Aa, e... Etmezlerdi, onu mahkum etmezlerdi, değil mi doktor? Ee, söyleyin, onu mahkum etmezlerdi, değil mi? Ee, bakın efendim, ben ee, Pelham, bu bayan Isabel Lordun halası olur. Ona bir şey yapmazlar, değil mi Sir Henry? Siz onun arkadaşısınız, onu cezalandırmalarına izin vermezsiniz, değil mi? Size söz veriyorum Bayan Isabel Lord'a hiç kimse bir şey yapamaz. Oh, neyse için biraz rahat etti Şey, sizlere bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Sizin de burada olmanız iyi oldu Müftüş Bey, e, siz de dinleyin. Tabii efendim tabii, sizi dinliyoruz. E, size, e, size anlatmaya karar verdim. Ne olursa olsun, artık dayanamayacağım, e, mecbur hissediyorum kendime buna. E, ben anlıyorsunuz değil mi Sir Henry? Çok müşkül bir durumdayım Rica bey. ederim sakin olun Isabel hala. Lütfen sözümü kesmeyin ve anlatacaklarımı dikkatle dinleyin Dün e, Gay hakkında anlattıklarım yalandı e, Yani Bender öldürüldüğü sırada Gay benimle benim odamda değildi Bunu biliyoruz efendim e, Hem zavallının katil olmadığı da ortaya çıktı zaten Bunu söylemek çok zor ama Guy'ı Alan'ı öldürdü baylar Nasıl Alan mı? Yani Guy'ı başına çekişle vurarak öldüren Lord mu? Evet Elon hem Guy'ı öldürdü Hem de benim köpeği kesti O kanlı bıçağı buldum Yıkanmamış bile Üzeri tüy dolu Alan'ın e, Gay'ı öldürdüğünü gördünüz mü Isabel hala? Hayır e, çünkü onun peşinden aşağı inmeye cesaret edemedim e, Bakın size gördüklerimi anlatayım Evet Dün gece sabaha kadar uyuyamadım Bir ara canım sıkıldı ve dolaşmak için koridora çıktım Saat kaçtı efendim hatırlayabiliyor musunuz? E, sanırım dörde geliyor e, Devam edin lütfen devam edin e, Dediğim gibi koridora çıktım Alan'ın odasında ışık sızıyordu e, Birden kapısı açıldı ve dışarıya çıktı e, Yeğenimin elinde büyük bir fener vardı Korkunç... Elinde sadece fener mi vardı efendim? E, hayır öbür elinde de bir enjektör vardı evet. O kadar korkmuştum ki o merdivenlerden inerken ben bayılmışım Yahut da bayıldığımı sanmışım e, Kendimi toparladığım zaman birden aklıma gay geldi e, Niçin bayan Isabel? Bunun belli bir anlamı var mı sizce? Bilmiyorum. Sözümü kesmeyin lütfen. Duvarlara tutuna tutuna gayın odasına gittim. Ancak onun yerinde olmadığını gördüm. Gayın yatağı boştu. Lütfen sakin olun efendim. Sakin olun lütfen. Sonra... Sonra Ellen'in odasına gittim Ne yaptığını o kadar merak ediyordum ki Aşağı niçin inmişti Gay neredeydi Zordun ee, odasına niçin gittiniz Bayan e, Onunla konuşmak istiyordum Ama odada yoktu e, Çekmecesi açıktı e, Ve gördüm onları Tanrım hepsini gördüm Aklımı kaçıracak gibi. Hayır Ellen yapamazdı bunları Şey e, lütfen Biraz, biraz dinlenin bayan Isabelle Bırakın doktor bırakın da anlatayım Çekmecede neler vardı İzabel hanım? Büyük bir bıçak Ellen'ın seyahat dönüşü getirdiği al bıçaklarından biri Peki Başka neler vardı Bıçak kanlıydı Üzerinde başını kestiği köpeğin ipek gibi kahverengi tüyleri duruyordu Atarım ne korkunç şey bu Sonra bir de e, defter vardı Siyah deri bir defter Üzerinde de RB harfleri vardı not defteri. Ralph Bender'in not defteri. Sus Masters <gülüyor> Sayfaları koparılmıştı. Sonra sonra daha fazla dayanamadım. Bir ışığı söndürerek odadan kaçtım. Masters. Masters yukarı çıkıp söz edilen bir bakılır. Bakayım ama onların orada olduğunu hiç sanmıyorum efendim. Bense tam aksine Isabel Alan'ın söylediği şeylerin hepsinin orada olduğunu sanıyorum. Peki efem gidip bakayım. <gülüyor> Biliyor musunuz bu öyküyü üç kişinin önünde anlattınız. Masters delilleri bulursa önce soruşturmada sonra da mahkemede tekrarlayacaksınız bunları Hayır hayır bir daha anlatmam anlatamam Yama söyledikleriniz doğru değil mi? Doğru bunları size anlatmam lazımdı gerçeği bilmenizi istedim Sonra siz bana Ellen'in başına bir şey gelmeyeceğini söylemiştiniz söz vermiştiniz Evet ama sanırım bu sözümü tutamayacağım zira siz Lord'u cinayetle suçluyorsunuz ah, Yani ah, onu tutuklayacak mısınız? Adi bir suçlu gibi bileklerine kelepçe mi vuracaksınız Ah <Gülüyor> <Gülüyor> İzabela mı söyle herhalde Hepsini çekmecede buldum Neler buldum masters Kanlı bir bıçak Deri kaplı bir not defteri Ve içi içki dolu bir cep şişesi ee, Cep şişesini ver bana Buyur efendim. <Gülüyor> Evet Tahmin ettiğim gibi kürar var bunda Eee <Gülüyor> müfettiş Harekete geçme sırası sen de. Şu andan itibaren sana karışacak değilim Ne yapmak niyetindesin Yapacağım tek şey Lord'u tutuklamak. Hey, ne oluyor orada? O halde hiç durmam mersdirsin. Zira Lord şu anda tam arkanda duruyor. Buraya bak, buraya bak. Hoşağım odama gelip arama yaptığınızı söyledi. Buna nasıl cüret edersiniz? Lütfen sakin abi. Bakın Sayın Lord. Asıl siz bana bakın. Ama ama elinizdekiler midir? Bahsiyin efendim ama bunları sizin odanızda bulduk. Çekmecenizin içindeydi. Ama o bıçak benim. Hem sonra benim adamda ne işi varmış? Bilmiyorum efendim. Masanızın en alt gözündeydi Ben o, o gözü kullanmam ki Çünkü açılmaz Sıkışmış Ben o gözü hiç kullanmam Öyle değil mi Cüdet Söylesene Konuş söyle şunları benim ocak şey kullanmadığımı Bakın müfettiş bey abim doğru söylüyor Tabii. Bir dakika efendim bir dakika Size şunu söylemeye mecburum Halanız Isabel tarafından Kardeşiniz Gay'i öldürmekle suçlanıyorsunuz <gülüyor> Ve bu suça ait delillerin de Sizin çekmecenizde olduğunu Yine halanız söyledi bize Allah'ım mı? İzabel mi? İzabel hala. İzabel hala. İzabel hala diyorum. Neden? Neden İzabel hala? Rica ederim. Rica ederim Sayın Nord. Olay çıkartmayın. Anlayışlı olun lütfen. Benimle merkeze gelmenizi rica ediyorum. Merkeze? İsterseniz orada avukatınıza görüşebilirsiniz. <Gülüyor> İzabel hala. Niçin yaptım bunu? Oh, ya Rabbim. Ben bir şey yapmadım ki. Ben ben hiçbir şey yapmadım ki. Bunu kanıtlarsanız mesele kalmaz efendim. Hazır mısınız? Ha, hazır mı? Yani şapkanız falan giyecek misiniz? Şapka. Evet evet. Şapka giymem gerek. Uçağımı, şortları çağırın. Çağırın şortları bana. Çabuk çağırın. Hapishaneye gitmek için mutlaka şu şapkamı giymem lazım. Paltımı da getirsin. Bastonumu. Eldivenlerimi unuttu mu unutmasın hiçbirini Yapma üzme kendini Nasıl olsa suçsuz olduğunu anlaşılacak Neden Isabelle hava Neden beni asmalarını istiyorsun Ben sana hiçbir şey yapmadım Neden beni asmalarına izin veriyorsun Neden Neden Neden, neden? Mecburdum buna Benim yerimde kim olsa lordu tuttuklardı Yapacak başka bir şeyim yoktu Halasının ifadesi var Hem sonra bulduğumuz deliller var var ha da konuşmasın Ne o yoksa vicdanın rahat değil mi Vicdanın mı Bakın sör Henry Siz olsanız ne yapardınız Cinayetle suçlanan bir lord Onu lordlar kamerasında da yargılayacaklar değil mi ha Ne dersiniz sör Yaptığım iş doğru muydu? <gülüyor> Merak etme Masters... ...Lord daha yargılanmadı... ...yargılanacağını da hiç sanmıyorum... Yani ben Lord'u tutuklatmaya kalkmakla hata mı ettim? Hayır dostum... ...belki de bunu yapmakla bize büyük bir yardımın dokundu... Nasıl bir yardımmış bu? Ee, böylelikle gerçek katili rahatlatmış oldun... ...neyse Aziz'im Masters... ...sana işini ferahlatacak bir sır vereyim... ...Bender ve Gayın katilini bu gece sana teslim edeceğim... Nasıl? Yani katili bu gece yakalayacak mıyız? Evet... Senin adına konağa haber gönderdim Bu gece herkes orada olacak Küçük bir deneme yapacağız Bu yüzden birkaç adamını konağa çağırsan fena olmaz Yanlarına silahlarını da alsınlar Desenize iş bayağı ciddi Öyle ha? çünkü yakalayacağımız azılı bir katil Saldırabilir Aynı zamanda da usta bir aktör oh. Siz miydiniz efendim buyurun Herkes sizi bekliyor Buna sevindim şartın Sir Henry Sir Henry duydunuz mu Ellen'ı serbest bırakacaklarmış Biraz önce polis müdürü telefonu Sakin ol Judith sakin ol biliyorum Lord'u serbest bırakmasını polis müdürüne ben tavsiye etmiştim Sevincimden yerimde duramıyorum Polis müdürü delillerin yetersiz olduğunu söyledi Bu haberi ötekilere de söylediniz mi Söyledim tabi Ah Acaba hata mı ettim söylemek? Yok hayır iyi yapmışsunuz. Ee, haberi nasıl karşıladılar? Hepsi de çok sevindi bu işe. Ee, yalnız Isabel Isabel alanı? O nerede? Yukarıda odasında. Yanında da Doktor Pelham'la nişanlım var. Diğerleri de yemek salonunda. Buyurun yanlarına gidelim. Hepinize iyi akşamlar. Görüyorum yemeğiniz bitmiş. İyi. O halde şimdi hep birlikte ölüm odasına gidebiliriz. Bizi niçin bu uğursuz odaya topladınız Sören Henri? Başka bir odada da toplanabilirdik. Bu iş hiç hoşuma gitmiyor. Bu odada toplanmamız bir tuzağa benziyor. Sakin olun, sakin olun. Hepinizin oturmasını istiyorum. Lütfen şöyle. Evet Bayrabel, tezi doğru. Hayır. Hayır, oturmak istemiyorum. Bu odada bulunmak bile sinirlenmeme kafi. Lütfen Bayrabel, lütfen. Sören ne diyorsa onu yapın. Ben ama ben şey Hekim, nasıl isterseniz. Baylar Birkaç gün öncesine dönelim Bender bu odaya girdi Nasıl ve ne şekilde verildiğini tespit edemediğimiz kürar denilen zehirden öldü Yani öldürüldü Ya ama bu katil kim olabilir Sir Henry? O şahıs Bender'ın odaya girdikten sonra içki içeceğinden nasıl emin olabilirdi? Ayrıca o not defteriyle Cep şişesi Bender'ın cesedinden nasıl çalındı? Ve Lord'un çekmecesine nasıl kondu? Sabırlı olun bunu biraz sonra yanına gideceğimiz Isabel hala söyleyecek bize. Sh, yavaş olun ses çıkartmayın. Ya ama ne oluyor burada? Susun Judith. Doktor Pelham ve nişanlımız Doktor Arnold şu anda Isabel hala'ya yeni bir tedavi uyguluyor. O da niçin karanlık? Işıklar niçin yanmıyor? Isabel hala yatıyor. Doktorlar da başında Şişt. bekliyor. Başka. çekmenizi istemiyorum Bayan Isabel. Bu yüzden bana kısa cevaplar verin Peki Polise yeğeniniz Lord'un Elinde enjektörle aşağı indiğini gördüğünüzü söylediniz değil mi? Evet Bu doğru muydu Bayan Isabel? Bir bakıma doğru Yani bu öyküyü anlatmam gerekiyordu Yani Lord'u iddia ettiğiniz gibi aşağı inerken görmediniz öyle mi? Hayır görmedim Ya duydunuz mu? Ama yavaş o Ses çıkartmayın dinleyin Peki bir soru daha Bayan Isabel O halde bıçak Not defteri ve enjektörü de Lord'un çekmecesinde bulmadınız değil mi? Hayır Sanırım Doktor Perham Bayan İzabel'i ipnotize etmiş Evet ama bu gerekliydi profesör Size bunları polise bu şekilde anlatmanızı Birisi mi söyledi Bayan İzabeli. Evet Kim söyledi? Bize adını verebilir misiniz? Veririm tabi Bunları bana anlatmam Şeker Dokunmayın bana. Tut Master. Merak etmeyin efendim, adamlarım burada. Rakınlıyorum. Dokunmayın bana, bırakın. Tamam artık. Oyun bitti, sakin ol delikanlı. Çıkları yakar, çıkları. Bu kadar. Tanrım, ama bu Arnold. <gülüyor> Nişanlım benim. İşte bana her şeyi yaptırtan adam bu. Judith'in <gülüyor> nişanlısı Doktor Arnold. <gülüyor> Hadi bakalım yani bu ilginç öyküyü anlat bize Zira bizce hala karanlık kalan noktalar var Anlatayım Şimdi diyelim ki bu evde bir veya iki deli var Bunlar tespit edilip tımarhaneye kapatılırsa Arnold'un bundan ne kazancı olacaktı? Kim bilir belki de Lord'un mirasına konacaktı Lord'un mirası da Judith dolayısıyla nişanlısı Arnold'a kalacak <gülüyor> Yanılıyorsunuz baylar Delilikle ilgili yasaları bilmediğiniz belli Biri tımarhaneye kapatıldı mı Akrabaları o zavallının mirasına elini bile süremiyor Bunları bir komisyon idare ediyor O halde Lord Lagay'ın deli olduğunun kanıtlanması Arnold'a bir şey kazandıramıyor Öyle mi? Peki Arnold Bender'ı niçin öldürdü? Önce Arnold Kürarı nereden ve nasıl buldu onu açıklayayım Doktor Arnold Kütüphanede duran okları tahlil etmek için almış Sonra da bunların zehirli olmadığını söylemiş ev halkına hmm. E, tabii aslında oklar zehirliydi ve Arnold bunların zehirini gizlice toplamıştı Evet Profesör, Doktor Arnold bu cinayet işinde Bender'ı maşa olarak kullandı Onu zehirleyerek öldürdü Niye zehirle? Çünkü bunu kanıtlayamayacaktık ve böylece herkes Bender'ın ölüm odasındaki bir tuzaktan öldüğünü sanacaktı Bunun Arnold'a ne faydası dokunacaktı? Çok faydası dokunacaktı Ölüm odasına bırakılacak bir iki sahte delil bu odadaki tuzağı Lord'un hazırladığına inandıracaktı bizi Böylece Lord sözde masum bir insanın ölümüne neden olmuş olacaktı hmm, Haklısınız Sir Henry Sonra ardından Guy da gene bu odada kürarla zehirlenerek öldürülünce artık bütün şüpheler Lord'un üzerinde toplanacak Büyük bir olasılıkla Lord Alan Mantling asılacaktı Ve böylece miras kız kardeşi Judith'e kalacaktı Tabii Arnold da rahat rahat bu mirasa konacaktı Evet gayet ustaca hazırlanmış bir plan Peki ya papağanla köpeğin öldürülmesi Onları Guy öldürdü Zira gay çok sinirliydi Köpekten de papağandan da nefret ederdi Onun için öldürdü onları Peki Mender'in iç cebindeki not defteriyle şişeyi nasıl almış hanım? Mender'in cesedini muayene ederken aldı onları Tabii katilin Doktor Arnold olduğunu bilmediğimiz için dikkat etmedik kendisine... ...ama kaşla göz arası cebinden alıp bizi epey uğraştırdı. E, o parşemende ne yazıyormuştur Henry? Diş ağrısına iyi gelecek bir şeyler. Anlayacağınız bir nevi muskaymış o parşemen. Tabii bunu Bender'a gay vermiş. Dişinin ağrısına iyi gelir diye. <gülüyor> Doğrusu anında tebrik etmek lazım. Çok ustaca hazırlanmış bir planmış. Eğer kanıtlanmış olsaydı... ...Lord önce Bender'i tuzak kurarak öldürmüş... Sonra da kardeşi Guy... ...kendisini ele vermemesi için temizlemiş olacaktı. Sonra da... ...gerçek bir sinir hastası ve... hipnotize edilmesi kolay olan Isabel Hallı'nın... ...telkin yoluyla Lord'u sustaması geliyor. Planın son halkası da bu. Evet. Böylece Lord asılacak... ...ve Arnold da amacına ulaşacaktı. Evet. Bakıyorum kafan çalışmaya başladı Master's. Bayan Judith... ...o ne olacak efendim? Bu olay onu çok etkileyecektir. Merak etme Master's... Cüdit dayanıklı, mert bir kızdır. Bu acıya katlanmasını bilecektir. Harry doğru söylüyor. Cüdit onu kısa zamanda unutacaktır. <Gülüyor>